Yeah. Check Kainat, bugün 8 Kasım Salı, <gülüyor> yıl 2016, ay 11, gün 313, Kasım 1. 1438, Hidri Sefer 8, 1432, Rumi Ekim 26. Kasım günlerinin başlangıcı. Günün malumatı, Kasım günleri. Kasım günleri yılın son bahar ve kış mevsimlerini, Hızır günleri ise yılın ilk bahar ve yaz mevsimlerini içerir. Böler anlamına gelen Kasım günleri 179 gündür. Artık yıllarda ise 180 gün. Kasım ayının 8'inde başlar ve 5 Mayıs'ta son bulur. Yüzyıllardan beri süre gelen denemelere göre Kasım fırtınalı, soğuk Kasım fırtınalı ve soğuk girerse kış sert geçer. Yumuşak, güneşli, lodoslu bir havayla girerse o yıl kış hafif geçer. Büyük, Büyük saatte Marif Takvimi. Google Search America Few Americans, very few Negroes, and no crackers at all. Who will survive, survive America? America. Few Americans, Americans, very few Negroes, no and no crackers at all. Who will survive America? Very few Negroes, no crackers at all. your 20 cent habit, your flow back Jones, will you survive in the heat and fire, actual change, I doubt it, will you survive woman or we you your nylon wig catch a fire at midnight and light up Sterling Street and your ass prints on the pavement, was melting in his brother's eyes. His profile was shot up by a Simba, thinking who was coming around the corner was really Tony Curtis. And not a misguided brother got his mind hanging out with Italians. Who will survive America? The black future will. You can't with the fat stomach between your ears, scraping nickels out the inside of nigger daydreams. Few Americans, very few Negroes. She shrinks from blackness in front of the church following the wedding of the yellow robots will not survive she's old anyway and they moving her church in the wind old people no christians no best negroes be invisible to truth 1944 minnesota no no nothing of that will be anywhere it will be burned clean it might sink and steam up the sea america might and no americans very few negroes will get out of. There. No crackers at all, no crackers at all, no crackers, no crackers at all. But the black man will survive America. His survival will mean the death of America. Survive, black man, survive, black man, survive, black man, survive, black man, survive, black man, survive, black man, black woman too, survive, black man, survive, black man, survive, black man, black woman too, black woman too. Black women. let us all survive who need to. Let us all survive. Let us all, all, all, all, all survive. Let us all survive who need to. Okay, okay. We wish each other good luck. Radyo 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ömer Madıcan Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Girişte Amiri Baraka'dan Who Will Survive America? Amerika'nın Amerika'da kim hayatta kalacak? Siyah adam hayatta kalacak mı diye bir çok aslında iyi bilinen hoş bir parçayla Başladık. Bunun da sebebini şimdi Galeano'nun fotoğraflar serisinden bir yazıyla açıklayalım. Aynalar. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Fotoğraflar Havaya kalkan yumruklar Meksika şehri, Olimpiyat Stadyumu, Ekim 1968. Üzerinde şeritler ve yıldızlar bulunan bayrak muzaffer bir şekilde en yüksek gönderde dalgalanırken... ...aynı anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Milli Marşı'nın akortları titreşiyor. Olimpiyat şampiyonları podyuma çıkıyor ve heyecanın tam zirveye çıktığı anda... ...altın madalyanın sahibi Tom Smith ve bronz madalyayı kazanan John Carlos her ikisi de Zenci, her ikisi de Amerika Birleşik Devletleri'nden siyah eldivenli elleriyle sıktıkları yumruklarını gecenin gökyüzüne doğru kaldırıyorlar. Life dergisinin fotoğrafçısı John Dominus olayı kaydeder. Devrimci kara panterler hareketinin sembolü olan bu havaya kalkmış yumruklar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçılığı bütün dünyaya ihbar eder. Tommy ve John, olimpiyat köyünden anında kovulur, o günden sonra hiçbir sportif karşılaşmaya katılamayacaklardır. Yarış atlarının, dövüş horozlarının ve atlet insanların oyun bozanlık yapma hakları yoktur. Tommy'nin eşi ondan boşanır, John'un karısı intihar eder. Ülkelerine döndüklerinde bu sorun çıkarıcılara hiç kimse iş vermez. John bir şekilde kendi yağıyla kavrulur, 10 dünya rekoru kırmış olan Tom ise bahşiş karşılığında araba yıkar. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet 1968 Olimpiyatlarının bu unutulmaz Siyah Haklar elimi e, eklenecek bir şey daha var ikinci gelen Avustralyalı Peter Norman da 2006'da hayata veda etmiştir. Evet, çok mühim bir dayanışma gösterisi yaparak sessizce onlara destek olmuştur aslında Halbuki o da Avustralya'da zor günlerde geçirdi ondan sonra eldiven bir çift eldivenleri var ve eldiven siyah eldivenli yumruklarını kaldırmak istiyorlar ne yapacaklarını da tam bilememişler O da Peter Norman onlara akıl veriyor Tommy Smith'le John Carlos'a Birer eldiveni kullanın diyor. Bu kadar basit. Christopher Columbusvari bir çözüm ve sonuna kadar da dayanışma bağlarını koruyorlar. Yani beyaz adamı da burada unutmamak lazım tarihin bu çok önemli dönemecinde içinde. Ona da bir günaydın diyelim buradan. Evet. Şöyle oluyor. Tom Smith diyor ki Peter bir beyazdı. O günlerde siyahların hakkını savunmaya cesaret gösteren ve onurlu ve belki mi sahip onurlu ve belki mi ne sahip bir beyaz, beyaz çok azdı. Peter Avustralya'ya döndüğünde kimse yüzüne bakmadığı gibi herkes tarafından da yargılandı. Onun atlet, onun da atletizm kariyeri bitti. Spor çevreleri tarafından dışlandı. Tehditler, işsizlik ve tecrit nedeniyle öyle sıkıntılı günler yaşadı ki... ...üçümüzün de ilk evliliği sona erdi demiş. Aynı aynı akıbete o da uğramış maalesef ki. Evet. Ama, ama şöyle bir durum da var. Hayat böyle. Norman'ın intikamını mezarında götürmüş olduğundan söz ediliyor. Yani e, Avustralya devleti Norman'ı ölene kadar affetmemiş ama... Normal intikamını mezare kadar götürmüş... ...1968 Olimpiyatları finalinde... ...ikinci olurken kırdığı 200 metre... ...Avustralya rekoru... ...38 yıldır kırılamamış durumdaymış... ...böyle bir... E, ...yazıda vardı şalom Gazetesi'nin... ...internet sitesinde... Evet, ...bunu uh, unutmayalım tabi... ...evet tarihte... ...bugüne kısaca... ...bakalım 1519'da bugün... ...Hernan Cortez... ...Konkistador... Fatih diye adlandırıyorlar. E, Meksika'da Aztek yöneticisi Moctezuma'nın ülkesine Tenochtitlan'a giriyor ve Moctezuma onu büyük bir kutlamayla karşılıyor. Cortés'e Aztek takvimin hediye ediyor meşhur e, bir Aztek takvimi. Bu da şeyden oluşuyor bir işlemeli bir altın disk ve bir de gümüşten olanı veriyor. Daha sonra Cortez bunları bu çok tarihi yani binlerce yılın geleneği Cortez de onlara uygun bir muamele yapıyor. Hepsini eritiyor ve mangır yapıp herhalde kullanıyor. E, tam olması gerektiği gibi. 1923'te Almanya'da Adolf Hitler ve yandaşları tarihe birahane darbesi olarak geçeceği Geçecek olan olayla Baviera eyaletinin yönetimini ele geçirmek için bir darbe girişiminde bulunuyorlar, yakalanıyorlar, olmuyor. Daha sonra e, idler hapiste kalıyor, idler ve bazı arkadaşları kısa bir süre hapiste kalıyor. Daha sonra hızla başbakan şar ve Almanya'nın ve dünyanın baş belası ne gelecektir? E, ama Öyle mi? Daha kötüleri de vermiş. Daha kötüleri de vermiş. Evet. Öyle diyorlar. Ee, olabilir ona da bakarız. Eva Brown'un sevgisi Eva Brown'a ait bir çift leylak rengi iç çamaşırı da günümüzde dün dünkü haber bu açık artırmada 2900 terline yaklaşık 11.500 Türk lirasına satılmış. Satanın adı açıklanmamış ama çok güzel. Leylak iç çamaşırı artık birisi fetiş olarak kullanıyor. Nereden biliyorlar onun olduğunu? Nereden biliyorlar onun ne olduğunu? E, sormuşlar adama, koleksiyoncuya. Yalan mı söyleyecek? Bilmiyorum. Oklamıştır. 2013'te de Hayyan Tayfun'u, dünyanın en büyük tropik hortumlarından, siklonlarından bir tanesi Visayas bölgesini vurmuş. Bugün 2013'te, bunu etraflıca konuşmaktayız zaten, 3 seneden beri, Ve en az 6.340 kişinin ölümüne 1000 kişinin hala kayıp. Artık onları ölü sayabiliriz. Yani dolayısıyla 7.500'e yakın insan yok oldu. Ve ayrıca da 3 milyar dolara yakın 2.86 milyar dolarlıkta bir hasara sebep olan Tayfun Hayanda bulundu. Yani bugün olmuştu. Evet. Şimdi günümüzün Ee, ...haberlerine... E, ...geçebiliriz herhalde. Hızla geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok çok... ...hayati önem taşıyan bir seçim var. Pek çok... ...üzerinde konuşma yaptık bugün. Hem... E, ...Hamed Insel'le de... ...kısaca konuşma fırsatı bulacağımızı... ...ümit ediyoruz. Hem de... ...aynı zamanda... ...Güven Güzel Dere'yle de... ...konuşacağız... Ee, aslında Paris Anlaşması'nın iklim değişikliğini hiçbir şekilde çözmeyeceğinin e, garantisi olduğunu da konuşacağız iklim için konusunda da Paris Anlaşması da yürürlüğe girdi fakat e, önemli olan şeylerden bir tanesi de şu e, Trump Cumhurbaşkanı e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olursa Donald Trump Ee, COP22'de yani şu anda Marrakeş'te, Fas'ta görüşülmekte olan iklim değişikliği konusunda da herhangi bir zaten çok fazla umut taşınmıyor ama özellikle Trump'ın gelmesiyle beraber hayatın çok çok daha zor bir hale geleceği konusunda şüphe yok. Öte yandan da bütün Amerika'daki eylemciler net bir şekilde aktivistler şunu söylüyorlar iklim adaleti mücadelecileri eğer Trump da kazansa Clinton da Hillary Clinton da kazansa bundan sonra olup bitecekler tamamen bizim mücadelemize bağlı diye yazan Rebecca Solnit var Onu da özenle belirtelim. Bunu daha çok konuşacağız. Fakat şeyinki çok daha işi muazzam zora sokacağımız şüphesizdir. Yani Trump'la beraber. Çünkü herhangi bir şey yok. Fikri yok. Ne nükleer silahlar hakkında fikri var Trump'ın ne de boş bir İngilizce terimdeki gibi loose cannon bir şey yani. Hı hı. Savaş gemilerindeki bağlantılarından palamarları kopmuş top gibi. Nereye, nasıl dönüp ateş edeceği belli olmayan bir durum var. Özellikle de Çinlilerin başımıza sardığı bir bela olarak gördü. Tamamen bilimi reddeden bir hali var Trump. Bu arada Türkiye Marakeş'e hızlı başlamış iklim zirvesine. Günün fosil ödülünü hemen vakit kaybetmeden almışlar. Sebep olarak da Türkiye'nin zirveye başlar başlamaz yeterince de detaylı bir plan olmadan Yeşil İklim Fonu'ndan e, talepte bulunması. Para ]ymış. istemesi anlıyor musun? Evet. Konu paraymış yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu sebeple ötürü vermişler hemen Günün Fosili Ödülü'nün. Evet. Günün Fosili Ödülü yıllardır takip ettiğimiz her zaman <gülüyor> aktivistlerin e, ilk günden son güne kadar e, her gün verdiği bir ödül ve sembolik önemi çok hiç yazım sanamayacak bir şey. Tek yol radikal bir değişiklik yaratmak ama öyle görünmüyor özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmaya bakıldığı zaman enerji konusunda bütün şeyi bir kenara bırakan yani herhangi bir küresel iklim değişikliğinin getireceği bütün deniz seviyesindeki yükselmelerin, sellerin, suların Buzulların erimesinin ve getirebileceği büyük kuraklık yıkımlarını filan sözünü bile etmeden mutlaka yerli kömüre ağırlık vererek büyük bir hamle peşinde koştuğunu görüyoruz. Bu o, oldukça büyük bir yanılgıdır. İşte batının bir komprosu olarak başta Greenpeace olmak üzere e, olduğunu söylüyor. İyi de Çin'in batıda mı? Çevrecilerin Batı'nın. Yani sonuçta Çin de kömürden vazgeçmek zorunda kaldığını açıkladı ve yavaş yavaş indirebilir enerjiye doğru kendini yönlendirmeye Batının başladı. Batı'nın komplosuna uymuş olabilir. Yani öyle bir... Çin kaldırılmış yani. Türkiye'yi kandıramazlar ama Çin'i kandırmışlar. Aynı şekilde Hindistan da kendini bu beladan kurtarmak istiyor. bir diğer taraftan. Onların evet. hepsini kandırmışlar ama Türkiye'yi kandırmamışlar. Nükleerde evet, gibi... kararlılarmış aynı zamanda. Türkiye'nin yedi farklı bölgesinde yatırım değeri beş milyar doları bulan yüz elli sekiz enerji santrali Dün tepede düzenlenen törenle devreye girmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin nükleer santraller konusunda önemli adımlar hattına belirterek Mersin Akkuy ve Sinop'tan sonra 3. bir nükleer santral için ön hazırlıklara başlamış. Her 3 projeyi de tamamlayarak ülkemizin hizmetine sunmakta kararlıyız diye de konuşmuş. Evet, enerji konusunda Türkiye'nin son 16 yılda hızlı bir ilerleme kat ettiğini belirtmiş. Eskiden su akar, Türk bakar derlerdi. Şimdi su akar, Türk yapar diyorlar dedi. Diyor Erdoğan. Batı dünyasına, ey Batı dememiş ama yani o anlama gelen bir üslup kullanmış. Bugün söylemesi bir şey mi? E, manidar bir durum mu? Mesela diyor ki, Biz kendi rezervlerimizi eritmek için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Çorlu'dan Şırnak'a kadar kömürle dolu. Biz önce bu kömürlerimizi eritelim... Bunların üzerinde çalışalım. Oysa biz kararlı bir şekilde bu adımı atacağız. Öyleyse biz kararlı bir şekilde bu adımı atacağız. Bize yenilenebilir kaynaklarımızla birlikte kömür ve nükleer kaynakları da etkin bir şekilde kullanabildiğimizde cari açık sorunun üstesinden kolayca gelebildiğimiz imkanına sahipiz demiş. Evet ama gelecek kuşaklar kendisinin de bir birçok çocuğu ve torunları var. Bu zamana kadar. Onları kadar... yok edecek evet, bir pardon. senaryodan bahsediyoruz. Yani bu büyümeyle bilimin tamamen yok sayılması yani bilim dünyası artık hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde dünyanın hızlı bir şekilde yok oluşa gidiyor. İnsan medeniyetinin yok oluşa evet. gittiğini bütün türleri de beraberinde sürüklediğini götürdüğünü net olarak Bunu söylüyor. anlatabilmek lazım ama mantıklı bir şekilde anlamadığım şey şu. Ya da daha doğrusu anlatılması gereken şey şu. Madem e, nereden Sinop'tan Hakkari'ye kadar mıydı? Çorlu'dan Şırna'ya kadar altımız kömürle dolu. Bu zamana kadar niye kimse hareket etmedi madem bu kadar değerli bir madenin altında yaşıyoruz. Bu zamana kadar kimsenin aklına gelmedi de gidip o yüzden mi İran'dan elektrik alıyoruz. İran'da kesebileceğini söylüyoruz Artur. Aynı şekilde Rusya ile herhangi Doğal bir problem gaz. çıktığı zaman gaz kesiliyor ya da gaz fiyatları artıyor. Bu kadar kömürle dolu olmasının sebebi doğu mu batı mı? Ya da bununla alakalı olarak kompleyi kuranlar kimler? Bunu görmeyenler kimler? Yenilenebilir enerjiyi de kullanacağız diye dediğiniz zaman yenilenebilir enerjinin ne olduğunu açıklamamız gerekiyor galiba. Kömürle beraber yenilenebilir enerji kullanılabilir dediğiniz zaman kömür ne demek geliyor? Ne, ne manaya geliyor burada? Temiz enerji. enerji. Yenilenemez enerji. İ mı? iması var ama bu doğru değil. E, sonuçta damadı da aynı zamanda bakanı da yenilenebilir enerjiler üzerine çalışmış. tezini öyle yapmış değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Herhalde unutmuş miydi? onları herhalde olmalı. Çünkü 32 bin megawattın üzerine çıkarmış bulunuyoruz diyor. 2000'de 12 bin 1300 megawatt olan gücümüzü diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ankara'da elektrik santralleri açılış töreninde konuşmuş. Sonra yeşillikli fonundan bir de para mı istiyor? Efendim? Yeşilik dinfonundan da para meseleni... Evet. Yani ...oradan gelen paralarla kömür santralleri kurulacak. Evet. Muhteşem. Yani şey yapmış mesela... ...siz bakmayın batı ülkelerinden ülkemize yöneltilen çevreci saldırılara... ...bunların hepsi art niyetlidir demiş... ...bir komplo olarak görüyor yani. Komple olmayan bir şey var mı? Galiba yok. Nükleer ve enerji santrallerinin kahir ekseriyeti... ...yani ezici çoğunluğu demek istiyor... ...batı ülkelerinde bulunuyor... ...bunlar olmasa batı karanlığa gömülür... ...kömürle çalışan santrallerden üretilen... ...elektrik enerjisi oranı... ...Polonya'da yüzde seksen dört... ...bu doğru tabi... ...fakat Polonya'da da yıkıma doğru... ...en hızlı bir gidişten bahsediyor... ...Polonya'daki bütün... ...hem bilim çevreleri hem de... ...iklimle uğraşan... ...ekolojiyle uğraşan... ...kesimler... ...Almanya'da yüzde kırk beş demiş... Kim Almanya büyük ölçüde güneş enerjisine geçmeye çalışıyor. Ve nükleerleri de kapatmaya başlıyor. Kapattı kendi bile. Ta kendi takvimi de var. İngiltere'de de %30. İngiltere'de de %39. Peki bizde %20'yi gidiyor. Yani bütün dünyada aslında muazzam bir mücadele var. Ama o da arttırmaya çalışıyor. Biz önce kendi biz önce kömürlerimizi eritelim ya demiş ve Ey Batı anlamına gelen bir söylevde bulunmuş. Yani mi Döneriz. Döneriz de yani nasıl bir komple içerisindeysek herkes farklı bir şekilde anlam veremediğim şeylerden bahsediyor. En son Nüksenburg tarafından Türkiye'deki yönetim Nazileri benzetilmişti. Dışişleri Bakanı özür dilerim Avrupa Birliği müzakere, müzakere Başı diye söyleniyordu değil mi? Avrupa Birliği baş Bakanı müzakereci, baş müzakereci. Avrupa Birliği Bakanı evet. Avrupa Birliği Bakanı da aynı zamanda diyor ki Fetö'nün yanında. Naziler çırak kalır. Naziler FETÖ'nün yanında çırak kalır diyor. Ülk, dünya nüfusunun 1942'de ölçülen dünya nüfusunun %3'ünü ortadan kaldırmış olan bir siyasi akımdan bahsediyoruz. Nazilerden bahsediyoruz. Nasyonel sosyalizmden bahsediyoruz. 60 milyon civarında insan ortadan kaldırılmış. Yok edilmiş. Bunların çoğu sivil. İkinci Dünya Savaşı. Bunun için Holokost'ta var, Sovyetler Birliği'nde ölen siviller var, Kohlozlar'da, Japonya'da ölenler var. Yahudi ırkını neredeyse ortadan kaldırmak. Ve bunu karşılaştırdığınız FETÖ ile beraber baktığınız zaman diyorsunuz ki dünya nüfusunun %3'ünü dünya üzerinden silen Naziler, Fethullah Gülen'in yarattığı terör örgütünün yanında çırak kalır diyorsunuz. Nasıl büyük bir komple içerisindeyiz görebiliyor musunuz? Evet. Ama şöyle bir durum da var. Yani bu Fethullah Gülen e aynı şekilde yardım edenler de aynı şekilde o zaman büyük bu 60 milyon kişinin ölümünden daha fazla sorumlu olan Büyük bir komplonun içerisine dahil edilmiyorlar mı? Dahil hmm. değiller mi? Yoksa bir anda biz artık değiliz deyip 17-25 Aralık'ta beraber her şey temiz bir sayfa mı açıldı? Temiz evet. bir sayfa mı yazılmaya başlandı? Neyse sen al bu leylak rengi çameşirini. Tak, Takatuk alıcıları mı? E, Yastığın altına koy ve uyu. Tamam. E, burada e, yani mesela bu kömür meselesine gelince tabii ki e, sadece Cumhurbaşkanı ya da şey değil yanılan bu konuda oldukça e, bilimle e, uyuşmayan e, mesela Avustralya'nın koskoca Avustralya e, ülkesi Okyanusya'nın en büyük ülkesi Batı dünyasının şeyi... E, mesela geçen sene e, bu büyük e, mercan resifi var ya e, uzaydan bile görülen en büyük tek bir yapı Great Barrier Reef Great Barrier Reef, evet, evet. E, mercan yani yüzündeki en büyük biyolojik çeşitlilik e, alanlarından bir tanesi, bin bir türlü bitki e, ve hayvan var içinde yaşıyor, rengarenk renk. Onun e, kömür ve kömür limanları yüzünden e, mahvolmakta oldu, beyaz ağırmakta, beyazlanmakta oldu ve yok olacağı konusunda çok büyük uyarılar vardı. UNESCO'nun da Dünya Mirası listesinde başta gelen yani Avustralya'nın en büyük turizm kaynaklarından biri. Ee, ve e, geçen sene yeni başkan, e, başbakan ve bakanı enerji bakanı şey demişti. Biz hiçbir koruma altına alınmasına lüzum yok. Her şey yolunda demişti. Biz bunu tanımıyoruz demişti. Bir sene sonra yüzde doksanının ağardığı ve yok olduğu hatta ağır, ağırmanın ötesinde Yüzde onun da tamamen öldü uzaydan görülecek bir organizmadan bahsediyoruz. Dünyanın en büyük e, kömür üreticilerinden bir tanesi İtalya it, şey, ihracatçılarından evet. da bir tanesi Avustralya. Bir numaras. Bu arada müsaadenizle ben sizin 8 Kasım Uzun Mehmet Anma ve Kömürün Bulunuşu Gününü de kutlayayım. Ben onu atladım. <gülüyor> Böyle bir gün varmış. Evet. Ee, tak şey... Takvimde kasten atladım onu. Atladınız mı? Evet. Böyle bir günü. Evet, Uzun Mehmet'in Sıracettin harp gemisi erlerinden Uzun Mehmet'in Zonguldak Ereğlisi Kestenli Köyü'nde ilk maden kömürünü bulması. 1829 Nasıl Türk, Türk şey, mitosu. Gemiden çıkmış böyle dolaşırken yerde evet, kara, kara bir türü. taş bulmuş böyle. Ama Işıl diyor. Işıl diyor. Ondan sonra diyor ki ne diyor? Yanar bu diyor. Yanar bu diyor. <gülüyor> sonra diyor ki tarihe düşün. 8 Kasım bugün 8 Kasım 1829 ben Uzun Mehmet eriniz Bu kömürü bulduk. Bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak Milletvekili Özcan Ulu dediği gibi ülkenin hem bölgenin kaderini etkileyeceğim hem de aynı zamanda kömür işletmecilerinin temelini oluşturacağım diyor. Evet ama bütün bunların büyük bir efsane, palavra demeyeyim. Hadi efsane olduğunu. Niye öyle diyorsunuz şey ki? Şey söyledi. Kim? E, tarihçi Mete Tunçay bunu açığa çıkardı. Yok böyle bir şey. Böyle bir olay ya? yok. Bizim olmayacak mı? bir şeyimiz. Neydi olacak o? inşallah. Şimdi devam edelim. Hızlı geçelim. Çok az zamanımız var. Filmi çekilirmiş. Yarım kaldı. Hemen e, şeye dönelim. Güney Kore'de çok yeni bir haber var. Samsung ofisine baskın var. Güney Kore'de kıyamet kopuyor. Patlayan kıyamet... telefonlar yüzünden mi? Hayır. Patlayan <gülüyor> telefonlar değil. Samsung'un ofisine baskın. Büyük bir yolsuzluk var. Samsung'da? Güney Kore'de başbakan e, felaket bir şey istifa çağrıları e, yöneltiliyor devlet başkanı Parka e, devlet başkanının yakın arkadaşının kızı Choi Choi Su Suun e para verdiğini Samsung para vermiş böyle suçlamalar var e, ne var bunda devlet başkanı Park da daha önce bu skandal nedeniyle evet özür dilerim demişti hani var ya da uzaklığı saygı. ...haftalardır sarsılan... ...büyük bir devasa bir skandal bu... ...rezalet bu... ...Samsung'un Çoy'un kızının Almanya'daki binicilik derslerine... ...addi destek olmak burs için... ...Burs vermiş için. yani... ...Çoy ve kızının sahip olduğu şirkete... ...ufak bir burs vermiş evet... ...2,8 milyon avro yatırmış... ...Tamam da bunun neresi şey... ...yolsuzluk... E işte yolsuzluk... ...Kore Binicilik Federasyonu ve Kore Atçılık Birliği'nin de ofislerini basmış... ...yolsuzlukla suçlanıyor Çoy... On binlerce Kore. Tabi bu sebepsiz değil öyle baskınların yapılması. On binlerce hmm. Güney Koreli sokaklarda yatıp kalkıyor günlerden beri. Çoğu devlet başkanının yakın arkadaşı. Evet. Yani kız değil bir tarikat liderinin kızıymış. Tarikat. Ben evet. şey zannettim. Devlet başkanının kızı da Samsung ona bur, şey yok, verip, burs yok. verip yurt dışında ata bindiriyor. O eğitim yok. verdirmesine sebebiyet bu Bir. Evet. O zaman tamam anladım. Bir tarikat anladım. bu. Anladım. Her yerde var bu tarikatlar. E tamam mı? Anladın mı da? Yani ne şey var bunda? Çoy e, Kore'deki şirketleri kendi kontrolündeki vakıflara milyonlarca dolar bağış yapmaya zorlamakla suçlanıyormuş. Skandalla ilgili özür diledi Park ama Çoy'un konuşmalarına bile müdahale ettiğini kabul etmiş. Skandalın ardından başbakanı değiştirip kabineyi yeniden yapılandırıp birkaç yaverini de kovmuş yetmemiş çağrılar devam ediyor. Farkın toplum başbakanın şu andaki desteği toplumdaki ne kadarmış? Yüzde beş. Kim eline patlamış mısıralık televizyon seyrediyordur şu anda olanları, haberleri <gülüyor> Evet. Evet. Bu böyle. Ee, uzak Doğu'dan bahsetmişken, nereye göre uzak? Tabii bu da Batı'ya göre. Batı komplosuna uzak. Batı. Bu Batı komplosu değil mi? Bu Doğu komplosu. Japonya'da bir, Tokyo'da pardon Fukuoka'da Hakata istasyonunda bir, bir, bir krater açılmış Gel, sabaha karşı saatlerde sebep neymiş efendim sebep bilinmiyor yani henüz yok fakat 20 metre elinde yani fotoğrafına baktığın zaman insanın gözlerine inanası geliyor bütün caddeyi kat ediyor tümüyle krater yol bitmiş yani <gülüyor> şehir de bitmiş orada Türkiye'den giden bir müteahhitin yaptığı yok yok altında yani suyla da dolmaya başlamış bütün tabi gaz çıkıyor filan. Neyse iyi bir haber verebilir miyim? Müsaadenizle. Duruma bakacağız. Evet. Kanada'nın British Columbia eyaletinin açıklarında yer alan Hayda Gwaii takım adalarında bir dalgıç e, garip bir şeye rastlamış. Uzay gemisine benzetmiş ve insanlar bir anda heyecanlanmışlar. 69 yıldır kayıp olan nükleer bomba bulunmuş olabilir diye. Oh, çok şükür ya. Ben de ya patlarsa diye korkuyordum. 1950 yılında düşen Amerikan uçağına ait hala bulunamayan atom bombası olabileceğini söylüyorlarmış bu <gülüyor> malzemenin. Her ne kadar bombanın nükleer malzemeye sahip olup o, sahip olmadığı düşünülse de bunu doğrulamak için bölgeye savaş gemileri gönderilmiş. Çok iyi. Büyük bir soğuk savaş gizemiymiş. 1950'de düşmüş uçak 17 mürettebattan 5 e hayatını kaybetmiş. Uçağın enkazını bulmuşlar ama bombayı bulamamışlar. Nükleer bomba yok içinde. Şimdi belki bulmuş olabilirlermiş. İyi haber bu. Neyse patlamamış Allah'tan. Patlasa haberiniz olurdu. Olurdu evet. Belki de olmazdı. Bilinmez. Yayın da yapamayabilirdik. Ee, Kürt güçler. Hasan sen demin şey dedin ya. E, Batı komplosu. Bu Nazian, Patlayan telefonları. Birin yanında çırak. Evet. E, naziler onun yanında çırak. Evet, evet. Bu konuşmayı eğer Naziler biraz daha e, başarılı olsaydı bu konuşmayı bakan Almanca yapmak zorunda kalacaktı biliyorsun hmm. Evet. mi? Sonra Holocaust <gülüyor> eğitimi falan filan da olmayacaktı ortada. Daha önce hiçbir şekilde öğrenmiş de olamayacaktı Nazilerin evet. işlediği suçları. Belki de Sovyetler Birliği de olabilir. Neden Rusya bir şekilde dahil olmasın ki? Rusça konuşuyor da olamaz mıydık? Evet, ola yok olamaz. Kötü tarafından bakıyorsunuz olaya. N renk güzel ama değil mi leylak rengi evet ama ben hala onun olup olmadığı konusunda kararsız <gülüyor> musul'da e, kürt peşmergeler girmişler <gülüyor> ve bir mezar toplu mezar keşfetmişler günün en önemli haberlerinden biri korkunç yüzün üzerinde kafası kesilmiş iskelet var bunu da bulmuşlar beşika Başika'daki şeyde de devam ediyor Iraklı askerler Hamam El halil, Halil'de bulmuşlar Musul'un güneyinde böyle bir şey Musul operasyonunu peşmerge güçleri, Başıkanın yarısını ele geçirmiş durumda. Ama yani Amerika Savaş Birleşik Devletlerinden de Rakka operasyonundan bir açıklama gelmiş. Musul'daki. Türk ordusu ve Suriye Demokratik güçleriyle ile birlikte ne tür bir hazırlık yapmamız gerektiğini de planlamaya çalışıyoruz demişler. Musul'daki savaşları şöyle haberlerde verildiği gibi Musul'un merkezine girdiler bitmek üzere her şey olaylaştı, işit kaçıyor şeklinde verildiği gibi değil. Sosyal medya üzerinden baktığınız zaman normal gazeteler üzerinde göremeyeceğiniz bazı detaylarla karşılaşabiliyorsunuz. Büyük kayıplar veriliyormuş. Büyük sivil kayıpları da aynı zamanda veriliyormuş. Bununla alakalı çeşitli detaylar da var. Evet, birazcık zaman. bahsetmiştik. Toplu mezarlar da çıkıyor. Bundan sonra şimdi ara vereceğiz. Arkasından da. E bu Avrupa Birliği meselelerine ve dünya ile ilişkilere bakacağız. Ey Avrupa Birliği, ey Avrupa Birliği, ey Batı İnanamıyorum hala ya. FETÖ Naziler Naziler FETÖ'nün yanında çırak kalırlarmış. Ey Almanya, 60 milyar ya. Ey İtalya. Ey Lüksemburg. ey Lüksemburg. Evet. Öyle bir durum var ey Naziler. Peki birazdan bakarız. Açık gazetey. dinlemekte olduğumuz parçanın adı da The End of the World. Dünyanın sonu Onunla geliyor. Paul Stephen Thompson'un grubun e, şimdi artık Pearl Thompson diye biliniyor. İngiliz müzisyeni e, grubun kurucularından Kür'den onun doğum günü münasebetiyle 8 Kasım 1957'de doğması münasebetiyle çaldığımız bir parçaydı. Açık radyo. Açık gazte saat 8.40 Ve devam ediyoruz. Önemli haberlerin çok sayıda önemli haber var. Tabii Türkiye'den de özellikle de bir Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarına ve çalışanlarına yöneticilerine yapılan büyük baskın ve işte gözaltına almalar devam ediyor. Dokuz yönetici ve yazarla. Ayrıca da HDP'li milletvekilleri tutuklandı. 9 yönetici 9 da oradan vardı. Halkların Demokratik Partisi fakat 10'uncusu da dün tutuklandı. Newman kurtulmuşun bildirdiğine göre yurt dışından dönerken tutuklanmış olan bir milletvekili daha var. Kaçmamışlar yani öyle mi? Hayır, kaçmamışlar. Eee Cumhuriyet Halk Partisi bir bildiri yayınladı tutuklu gazetecilerin tamamı serbest bırakılmalıdır diye Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi sert bir bildiri yayınladı. FETÖ üyesi olmaktan yargılanan savcı tarafından başlatılan Cumhuriyete yönelik hukuksuz ve akıl dışı dava bir an önce sona ermelidir diyor. Anayasaya da aykırı olduğunu söylüyor. <gülüyor> Adalet ve Kalkınma Partisi bugün meclisteki milletvekillerini tutuklatarak teröre hizmet etmektedir demiş. Bu dava hükümetin yönlendirmesiyle açılan siyasi bir davadır. Siyasi iktidar yalnızca gazetecilik faaliyetleri nedeniyle Cumhuriyet'le eşit ve basınımızın simgesi olan Cumhuriyet Gazetesi'nden öc almaktadır. Tutuklu gazetecilerin tamamı serbest bırakılmalıdır diyor. Ee, önemli bir e, gelişme dört gündür tutuklular Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları ve çalışanları nöbete devam ediyor. Cumhuriyet yönelik operasyonlara karşı başlatılan haber nöbetini 8. gününde sınır tanımayan gazeteciler Türkiye temsilcisi Önderoğlu ve RSF, RSF diye kısaltılıyor onun Almanya, Avusturya, Fransa temsilcileri ve KESK Habersen'den Banu Savaş devralıyor Cumhuriyet Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya'nın eşlik ettiği nöbetçiler bütün gazetecilere Özgürlük istiyorlar. Dünyada da Türkiye'de hukukun devre dışı bırakılmasına karşı çok büyük bir şey var. Tepkiler var. Dünya basınında Financial Times etkili gazetelerden son hedef ülkenin en eski gazetesi ve layıklığın kalesi olan Cumhuriyet oldu diyor. The Guardian Britanya'dan Cumhuriyet üzerindeki baskı Erdoğan'ın gazabının gerçek boyutlarını gösteriyor demiş. Zeytung'da Almanya'dan Geriye kim kalacak sadece Erdoğan mı diyor ve geniş bir şey var şimdi biraz da onlara bakalım e, tepkilere bakalım ayrıca şeyin de devam ettiğini söyleyelim e, gazetenin önünde e, gündüzleri olduğu kadar geceleri devam etmekte olan mini konserlerin devam ettiği Zülfü Livaneli ve Kardeş Türklerin e, konserinden de bahsetmiş ve hatta ses de yani yansıtmıştık size. Hikmet Çetin da eşlik etmiş. Gözaltına alındıktan sonra bırakılan Hikmet Çetin da Şey devam ediyor bu arada bir de çok en büyük davalardan bir tanesi. Ondan da bahsetmemiz lazım. Bu Ankara'daki büyük patlama ve katliam diyebiliriz ona. Aslında onun da büyük bir şey gar katliamında insanları koruyamayanlar IŞİD'leri böyle koruyor diye bir haber var Cumhuriyet Gazetesi'nde Alican buradan 100 küsur insanın öldüğü bir şeyde e, Ankara katliamı davasının ilk duruşması 10 Ekim'de. 10 Ekim'de böyle güvenlik önlemi alınsaydı 100 kişi ölmezdi şeklinde yorumlara neden olmuş Müthiş tabi şey var Tedbir var ee, Ve e, Ankara Adliyesini Ablukaya almış Robocop giyimli jandarmalar Etten duvar ölmüş filan 9 avukat vicdan usulden Önce gelir diyerek davadan çekilmiş ee, Ankara tren garında, Meydanında ...barış talebiyle bir araya gelen... ...emek, barış ve demokrasi güçlerinin... ...arasına giren, iki canlı bombanın... ...kendini patlatmasına ilişkin açılan... ...davanın ilk duruşması... ...dün Ankara'da görülmüş... ...robokoplu koruma... ...iki yüz mağdur avukatı var... ...bu arada mesela... ...salonda... ...görevli bir polis mağdur ailelerini ...şov yapıyorlar diye... ...laf atmış... ...neler oluyor... ...insan hakikaten şaşırıyor şaşırıyor evet. Hı. Mesela farklı bir haberden çapraz bir okuma yapayım böyle durumlarda var güvenlikle alakalı bir diğer güvenlik haberi de bu İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilen HDP'li milletvekillerinin tutuklanması protestosu sırasında gözaltına alınan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihat'ın karakolda omurgası kırılmış. Evet. Cihat'ın kaldırıldığı hastanede yatağı kelepçelendiği görülüyor. Ardından e, Cihat'ın fotoğrafını paylaşmışlar. HDP MYK Üyesi Asiye Koçak Muhammed Cihat götürüldüğü karakolda işkenceden dolayı kırık bir biçimde savcılığa götürüyor demiş. Kır, e, i̇şkenceden dolayı omurgası kırık bir biçimde e, savcılığa evet. götürüyor Önce demiş. Bir sakat kalabilir omurga kırıkları. Öyle bir omurga diye bir yanda. Çok evet. uzmanı değilim ama yani böyle korkmuşluklar olabiliyor. Bir diğer tarafta annesine baktığımız zaman da HDP İstanbul Milletvekili Hüdakaya'ya bir polisin eline vurarak müdahale ettiği de görülüyordu. Kadıköy'deki e, basın açıklaması sırasında. Yani O tarafı da var olayın, bu tarafı da var. İki hücum farklı noktada. Ve yani mağdur müşteki avukatlarından Kazım Genç de şey de demiş Ankara'daki katliam davasında salonda bir polis şov yapıyorlar diye sataştı mağdur ailelerine diye dışarı çıkartılmasını istemiş. Mağdurlar da bu duruma tepki gösterip katiller dışarı sloganı artmış. Mahkeme başkanı iki polisi dışarı çıkartmış bunun üzerine tepki artınca. Sonra e, Işildin Diyarbakır katliamı davasının da sanığın avukatı olan Orhan Şahin de nasıl az önce polis memuru hakkında işlem yaptıysanız şimdi de bize müdahalede bulunan vatandaşı lütfen dışarı atın demiş. Çünkü sanık avukatlarının kimlik tespiti yapılırken salondakiler kimi savunuyorsunuz katilleri mi savunuyorsunuz diye tepki göstermişler. Yani mahkemede zorluk var. Bu da doğru olmayan bir tepki evet, sonuçta. Bu da söylemek gerekiyor. Tepki evet bence de öyle. Biz avukatız görevimizi yapıyoruz ve yapmak zorundayız demiş. Mağdurlar sık sık alkışlayıp yaşananlara tepki gösterince mahkeme başkanı seyirciler her şeye müdahale ederse deyince çok ilginç bir açıklama bu da salondakilerde biz seyirci değiliz seyirci seyircisizsiniz demişler. yani cevap vermişler. <gülüyor> i̇lginç bir şey var. Yani Ama hakim de bu konuda alakalı yapabilecek bir şey var mıydı? O da ayrı bir hikaye. Ayrı bir hikaye tabi. Böyle bir yani müsamereyle trajik, trajikomedi aslında olduğunu söylememiz gerekir. Bu durumun çok büyük bir travma geçirmekte olan bir toplumdan bahsediyoruz. Öte yandan da işte büyük tepkiler geliyor Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'te. E, Halkların Demokratik Partisi milletvekillerinin gözaltına alınıp tutuklanmaları konusunda bir kişi seçildikten sonra terörü destekleme özgürlüğü kazanmaz diye bir açıklama yapmış ve ey ağabey kimse kimseye parmak sallamasın demeye getirmiş. Ey ağabeyi ben ekledim. Ey 2'de Avrupa Birliği bağımsız basın hedefte diyor. Avrupa Komisyonu'nun çarşamba günü açıklayacağı ilerleme raporunun Türkiye'ye ilişkin bugüne kadarki en negatif rapor olacağı öne sürülmüş. Kaygıyla izleniyor. 30 güne eleştiri çıkarılmış. 30 güne kadar göz altında tutulması o hal döneminde zanlıların... Avrupa değil Türkiye uzaklaşıyor demiş Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker. Ankara'nın hatası ve biz tehditlere e, boyun eğmeyeceğim anlamına gelen bir şey beni, beni etkilemez tehditler diye bizi söylemiş. AB'yi A, de hak etmiş. Derdoğan'ın da ey Batı anlamına gelebilecek şeyini söylemiştik. Batı dünyası istediği kadar teröristi şehirlerinde barındırsın. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu meran gibi bir gün onları da vuracak demişti. Bu arada Ey Almanya diyebileceğimiz bir durum da var. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni gazeteci Can Dündar'ı Belvi Sarayı'nda kabul etmiş ve 90 dakika görüşmüşler, bir buçuk saat ve Avrupa'nın Ankara'ya karşı yürüttüğü politikaları eleştirmiş GAUK, Can Dündar pardon, Avrupa'nın otokrat Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sistemine alternatif sunmayı başaramadığını ifade etmiş Yoakim Gaukta Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de basın özgürlüğü ve hukuk devleti ilkesine ilişkin gelişmeler nedeniyle ciddi endişe duyduğunu belirtmiş. Ey Almanya de, de, dediğim bundan sınır tanımayan gazeteciler Almanya temsilcisi Christian Mier de Gauk'un Dündar'la görüşmesinin Türkiye'de birçok gazeteci açısından anlamlı bir dayanışma işareti olduğunu dile getirmiş ama daha somut destek de gerekli diyor. Zaten Alman basını Kuvvetle eleştiriyor evet. hem Merkel'i hem e, bütün iktidarı çünkü yeterince sert tepki göstermiyorlar. Hatta yani. ilk Cumhuriyet Gazetesi'nde yapılmış olan operasyondan sonra Almanya'da yapılan hükümet tarafından yapılan açıklamada Türkiye iş devam ettireceğiz şeklindeydi. Evet Berlin'de müzakereler durdurulsun sesleri de yükseliyormuş. Ey Almanya 2 diyebiliriz yani buna da. Biraz idamı beklesinler o zaman zaten kendi kendine duracaktır... Onu da söylemişler zaten. Demişler mi? İdam geldiği anda bu iş zaten yani, tamamen biter demişler. O Sosyal ...meclisi Sosyal Demokrat Parti Grup Başkanı Thomas Operman otoriter eğilimler nedeniyle Ankara ile yürütülen üyelik müzakerelerinin AB askıya alınmasının düşünülebileceğini ifade etmiş. Muhalefeti hapishaneye gönderen bir ülke AB ile müzakereye devam edebileceğini beklememeli demiş. Alman hükümeti sözcüsü Stefan Zabert de Türkiye'de idam cezasının yürürlüğe girmesi halinde zaten durdurulmasının, büyük müzakerelerin durdurulmasının kaçınılmaz olduğunu söylemiş. Lüksemburg Dışişleri Bakanı, ey Lüksemburg'a geçtik şimdi, Jan Asselborn. Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanabileceği şeklindeki açıklamasına ilişkin olarak da Almanya'nın Türkiye'ye yaptırım uygulamak gibi bir düşüncesi yoktur demiş. Ama böyle bir şey Alman Meclisi Sol Parti grubu uluslararası ilişkiler sözcüsü Sevim Dağ Delense yazılı bir açıklama yapmış. E, Türk mü? Evet. Ey Türk. E, Recep Tayyip Erdoğan'ın kırmızı çizgiyi çoktan açtığını söylemiş. Ey Sol Parti Claudia Roth da Yeşiller Partisi Milletvekili ve Alman Meclis Başkan Yardımcısı da Türkiye'de Muhalefet ve medyaya yönelik tutuma Eleştirip e, Mülteci anlaşmasını fes Etmesi gerektiğini söylemiş Zaten vermiyorlarmış bari evet, Bayan 2 radyo kanalına konuşan Roth Türkiye'nin hızla Diktatörlük yolunda ilerlediğini söylemiş Ey Almanya 2 bu Dolce Avusturya Savunma Bakanı Türkiye ile göçmen anlaşmasının çökmesine hazır olmalıyız demiş Hans-Peter Doskozil. Avustralya hep en kötü hazırdır ya. Evet. Ey Avusturya ve İtalya'dan ey İtalya haberim var. Matteo Renzi. Evet Matteo Renzi Doğan Haber Ajansı'nın İtalya temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre Matteo Renzi. 27 ülke ya çok az ya da çok fazla genişleme, çok acele gerçekleşti. Arnavutluk ve Sırbistan gibi ada ülkeleri birliğe almalıyız. Zira Avrupa'nın bir sonraki potansiyel sorunu Balkanlar olabilir. Bu sorunu küçümsemeliyiz. Türkiye ise giremez demiş. Türkiye ile müzakere devam etmesinin bir anlamı var mı sorusuna Zaten durmuş durumda müzakereler demiş gazetecileri, hakim ve savcıları muhalif milletvekillerini tutuklayan bir Türkiye Avrupa Birliği'ne giremez demiş. Ey İtalya'yı da geçtik. Lüksemburg Türkiye'yi nazi yöntemleri uyguluyor demişti. Onu zaten söylemiştik. Söyledik ama benim önerim şu. Şimdi bu Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Naziler FETÖ'nün yanında çırak kalır demişti ya. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden Fethullah Gülen'in iadesi istendiği zaman bu argüman bildire getirilsin. Denilsin ki Sizin yaklaşık 1 milyon 76 bin kaybınıza neden olan 2. Dünya Savaşı'na başlatan Naziler, Fethullah Gülen şu anda elinizde bulunan, ülke topraklarınızda bulunan Fethullah Gülen'den daha az zararlıdır desinler. Amerika Birleşik Devletleri doğrudan de zaten demek öyle deyip versin Fethullah Gülen. Ey Amerika vermezse evet. ama. Bence yani alsınlar Ömerçeli'yi de bu savunmayı gerçekleştirecek olan kişileri, bu talebi gerçekleştirecek olan kişilerin arasına. Evet. Devam edeyim, kaybedilmesin hızla. yani bu şey fikir Tabii fikir çok çok doğru fikri takip lazım HDP Hakkari milletveki Nihat Akdoğan tutuklandı ee, Ömer Çelikten kimse bize parmak sallamasın derken işte HDP'li milletveki sayısı ona yükseldi bir daha Kayanın oğlunun karakolda omurgasının kırıldığını söylemiştik Gebze cezaevindeki bir tutukluk kadın bu da ee, çok can yakıcı bir haber. HDP'li siyasetçilerin tutuklanmasını protesto etmek için kendini yakmış ve öldürmüş. O Zehra Epli naaşı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüş. T24'ten aldım bu haberi. HDP'lilerin milletvekili düşebilir diye bir haber var. Meclis iç tüzüğünde yer alan bir maddeye göre HDP'lilerin milletvekillerinin düşürülmesi gündeme gelebilirmiş. Yani toplam Bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmayınca özürsüz ve izinsiz o zaman 276 milletvekili salçoğunun kararıyla vekilliği düşürülebiliyor HDP'de AKP'nin eleştirisine cevap vermiş ee, Ayhan Bilgen diyor ki yasama faaliyetlerini durdurmaları üzerine AKP'den gelen eleştirilere genel kurulda ne konuşulduğunu bilmeden elini kaldıranlar yasama faaliyeti yaptığınızı düşünüyorsanız siz böyle çalışmaya devam edebilirsiniz demiş HDP genel merkezine partililer giremiyor. Hangi eşit muameleye tabi isek Allah da size iki katını versin. Ne personelimiz ne parti yöneticilerimiz çalışabiliyor. Bize dönük sivil siyaset çağrılarının hiçbir ciddi alınır yanı, <gülüyor> ciddi alınır yanı yoktur demiş. Bu arada dün veremedik ama e, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Kastamonu'da tutuklanan dönemin Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay İrfan Kızıl Aslan... E, Koğuşunda ölü bulunmuş cezaevinde. O da yanlış hatırlamıyorsam bu intihar denen olaylar şüpheli ölümlerle beraber 19.sü mu oluyor? Galiba. 15. Temmuz'dan bu yana çok kaygı verici bir başka durumda o. Nasıl oluyor koğuşta ölü bulunabiliyor? Sabah çıkmamış sayıma. Görevler de içeri girdiği zaman ölü vaziyette bulmuşlar. Bir denetimde bir, çok ciddi bir problem olduğunu söyleyebiliriz burada yalnız. İşte tek kişilik bir koğuştaymış. Cumhuriyet Halk Partisi izinden e, bir vekil plan ve bütçe komisyonunda e, HDP temsil edilmeyince komisyon e, gazete duvardan bir haber bu Hülya Karabağlı'nın haberi HDP sıralarının boş kalması üzerine Mehmet Bekkaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden konuyu gündeme getirmiş bir parti grubu çalışmalara katılamamıştır milletvekilleri baskı altındadır korkuyorlar konuşamıyorlar deyince kızmış komisyon başkanı AK, AK, AK Partili Sadi Bilgiç müdahalede bulunmuş neden baskı altındasınız diye itiraz etmiş başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş de eski MHP'li komisyon başkanına destek vererek HDP'liler ifadeye gitmedi saygıdeğer devlet bahçeli ifade vermeye gitti onlar da gitseydi bunlar yaşanmayacaktı bir ekleme için bu vesileyle beraber CHP'den bahs bahsetmişken dinleyicilerimizden Osman Bey Osman Günsel Dün Ali Bilge ile beraber gerçekleştirdiğimiz sohbet sırasında e, CHP'lerin nerede olduğunuz sorusuna dair kendi bildiğin, kendi gördüklerini de e, hatırlatan, söyleyen bir e, mesaj gönderdi bana. Mesela cumartesi günü 13 ile 19 saatleri arasında İstanbul Küçükçekmece ilçe başkanı, CHP ilçe başkanı ve yardımcıları aynı zamanda üyeleri de Cumhuriyet Gazetesi'nin önünde nöbettelermiş. Dün de aynı şekilde İstanbul Kadıköy ilçesi CHP Kadın Kolları Teşkilatı nöbete devam ediyormuş. Bu bilgilerde e, bu vesileyle aktarmış olalım. Aynı zamanda bu nöbete katılımlarda da devam edecekmiş. E, bu bilgileri de aktaran bize Osman Bey'e de teşekkür edelim. Evet teşekkür ederim ve bitiriyoruz. Bu arada bir de haber AGM'lik bir haber. Alkol ve sigaraya alıştırılan şempanze kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş. Bu müş her bir hayata sahip olmasın Evet müşterileri eğlendirmek için esir alınmış bir şempanze bu. Deney yapmıyorlar üzerinde. Yok. Heylence sektöründe bu, çalışıyormuş. Rusya'nın baş Belki kenti gibi. Moskova'da kumarhanede çalıştırılıyormuş. Şempanze John adı da John. Ee, fakat şey olmuş. Ajanat bahçesine geldikten sonra öfke ve alkol nöbetlerine girmiş. Nedense bu bağımlılıktan Eşli kurtulmak için başlamış. azaltılan dozlarla alkol verilmiş. A soruşuyor niye bağımlılıktan kurtarılmasına çalışılıyor bunu anlamadım ben. Rusya Hı? örnek olması için. Ha, doğru. Pardon. ikinci soruda peki müşteriler yani kumarbazlar yeterince eğlenmişler mi? Yoksa... Rusya. Daha fazla eğlenebilmek için. Peki kapattık. Açık gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın Ömer. Günaydın Ahmet Bey. Ederim Evet, Türkiye saati de bir değişiklik yok. Sen uyanmanı etkiliyor mu? Etkilemez olur mu şimdi dışarıdan Fransa'dan arıyorum. bir saat daha erken program yapıyoruz. Lakin erken... Türkiye saati değil e, şu anda Türk, Yeni Türkiye saatindeyiz. <gülüyor> evet. E, yeni Türkiye saati e, şeyle, e, Bağdat'la Moskova e, ile aynı saat. E, bize daha yakın olan çevrelerle e, saat farkımız e, bir saat yazları değil ama kışları bir saat farkımız olacak. Aslında bu saat farkı sorunu Tabii biz e, Türkiye'nin batısında oturduğumuz için e, bize daha e, garip geliyor bu Avrupa'yla olan farkın art, artması. Türkiye'nin doğusunda olanlar için belki biraz daha e, e, doğal e, dilimi, saat dilimine e, girmiş olabilirler. E, onu da dikkate almak lazım. Çünkü Türkiye'nin yani Edirne ile e, Kars arasında yanılmıyorsam 70 dakikalık bir fark var. Evet. Cengiz Aktar her seferinde bunu vurgular. Farklı dilimler olması gerektiğini söyler ama pek uygulanmıyor. Evet. Bazı ülkelerde farklı dilimler illa bir saat biçiminde değil, yarım saatlik dilimleri de var. Örneğin Tahran. Aynen. Yarım saat, üç buçuk saat farkı var şeyle. Greenwich'le yanılmıyorsam, şimdi belki evet, üç buçuk saat farkı var. Dolayısıyla illa Bir saatlik dilimler yapmakta gerekmiyor. Hatta Hindistan'da da zannediyorum yarım saatlik dilimler var. Ama tabii bir üniter devlet yapısı çerçevesinde saat farkının nereden geçeceği çok belirleyici olabilir siyasi anlamda bu siyasi coğrafyasının. Evet, Aynı. birlik ve bütünlüklük içinde. Peki yeni Türkiye saatiyle konuşmaya devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri. Bir var bu yeni Türkiye saatinin sürekli olan bir Türkiye saat değil. Birden eski Türkiye saatine döneceğiz ee, yazın. Evet. Her şey normal mi dönecek? Yani o, aradaki saat farkı bir saat inecek. <gülüyor> normal <gülüyor> etmeyecek ama <gülüyor> eski Türkiye çok normal değildi. Ama bu yeni Türkiye saatinin böyle bir özelliği var. Evet. Yani. <gülüyor> Hollanda ile Ayan... iki saat, İngiltere ile üç saat fark var. Yani oradaki arkadaşlarınızla, dostlarınızla ya da dinleyicilerinize ulaşmak için aranızdaki saat farkı iki saate çıktı ve üç saate çıktı. Ya Baya dinlenmeye zorluk yaşanıyor şu anda Avrupa'daki dinleyicilerimiz e, tarafından. E, tabii, tabii, ee, evet tabi tabi haliyle. Evet. İyi tarafı da şu. Çok özür dilerim. Onu da ekleyeyim. Danimarka'da yapılmış bir araştırma varmış. Ee, yaz saatinden kış saatine geçişin depresyon vakalarını arttırdığı ortaya çıkmış. Ya bunu da artık orada yaşayanlar düşünsünler. Burada her şey gayet normal bir şekilde evet, ilerleyecek Ben etkileniyordum mesela. Şimdi bu sene iyiyim. Yeni Türkiye saatinde Evet. E, tabii tabii. Tahmin ediyorum sesinden belli oluyor. <gülüyor> evet. Tabii, şimdi bu saat farkıyla... Yarın sabaha karşı öğrenebileceğiz herhalde Amerika'daki seçim. Amerika seçimlerinden evet. birazcık ondan gerçi, da bahsedelim. Gerçi Amerika'da biliyorsunuz seçimler sadece bugün sandığa giderek, oy kullanarak yapılmıyor. Aynı zamanda mektuplara seçim oy veriliyor ve yanılmıyorsam şu anda... Seçmenlerin %60'a yakını yanılıyor. Evet, 40 abi. milyon kadar kullanılmış galiba evet. Evet yüksek bir rakam zaten kullanılmış durumda. Evet. Bunu galiba siz Güven Bey'in programında zaten bunları ele alacak. Evet evet Biraz sonra. demokrasi evet. şeylerini. Evet gençlerine soy veriyor kadınlar yaşlılar falan. İlginç bir şeyi belki onunla daha da derinleştirirsiniz tabi şey ar aradaki çok farklar var yani e, devletler eyaletler arasındaki farklar e, elbette hem iktisadi hem hem e, kültürel hem de e, etnik e, farklara çok dayanıyor e, kültürel farklarda örneğin evangelistlerin yoğun olduğu yerlerde çok baskın bir e, cumhuriyetçi e, Tercihi var e, diploma seviyesi düşük olan Beyazların olduğu Yerlerde e, Cumhuriyetçilere çok Yoğun bir e, tercih var Amerika'nın orta kuşağı Genellikle böyle e, Ve e, Erkeklerin Ama bu tabi böyle bir şey Eyalet bazında değil ama toplu olarak Bakıldığında sadece kadınlar Oy veriyorsa ve sadece erkekler Oy veriyorsa ne olurdu diye ...çıkan sonuçlar çok ilginç. Çünkü sadece kadınlar oy veriyor olsaydı... ...Hillary Clinton Trump'ı ezip geçiyor. Ama yani öyle böyle değil. Ama sadece erkekler de oy veriyor olsaydı... ...Trump da Hillary Clinton'ı ezip geçmiyor ama... ...bayağı önde geçiyor. Evet. Ee, yani aradaki fark... ...kadınlar %52, erkekler %48 gibi değil. Çok daha büyük... Ee, Bir fark var. Kadınların toplu olarak kadınların tercihi ile erkeklerin tercihi arasında. Bu Hillary Clinton'ın kadın olmasından dolayı mı bu açı büyüdü? Çünkü Obama'da da vardı bu, bu fark. Kadınlarla erkeklerin siyasi tercihleri e, farkı. Ama yanılmıyorsam Hillary Clinton'ın kadın olmasının da getirdiği etkiyle bu açık daha da büyümüş durumda. Evet, bir de, e de gençler tabii çok farklı gençlerdeki fark çok önemli çünkü orada da Hillary Clinton'a oy verme eğilimi Donald Trump'a oy verme eğiliminin epey üstünde. Evet şey de yani özellikle kadınlar konusundaki Donald Trump'ın açık bir artık kadınları aşağılayan ve onları seks kölesi neredeyse olarak gören bir anlayışa sahip olduğu da açıkça evet, ortaya çıktı. Bu sebepten çıktı. ötürü kadınların e, Clinton oy vermesini anlıyorum ama gençler neden şeyi sevmiyor Trump'ı sevmiyorlar peki Ali Ahmet Bey? Valla orada biliyorsunuz bu tür kamuoyu yoklamalarında. E, Daha detaylı gelmek için kualitatif analize geçmek lazım. Benim okuduğum önümdeki kamuoyu yoklamaları... sadece soru sormakla yetiniyor. Yani hı hı. bu tür tercih sorusu sormakla yetiniyor. Neden e, konusuna çok e, yani en azından bu önümdeki e, şeyler diyor. muhakkak hı hı. sorular vardır. E, erkek yani gençlerin neden demokratlara daha fazla oy verdiğini. Bir de öyle bir şey var. Yani demokrat sadece Clinton değil. Demokrat-Cumhuriyetçi ayrımı da <gülüyor> gençlerde e, kendini hissediyor. Örneğin gençler e, en büyük destekçisi e, demokrat yarışı içinde, aday yarışı içinde Sanders'ın en büyük destekçisi gençlerdir. Evet, e, evet, ve evet. Sanders'ın oy vermeyi e, ne olursa olsun Clinton'a oy ver, verin çağrısına bazı gençler e, tepkide bile karşılamışlardı. Evet bir kısmı ee, terk ettiler evet o safları. bir kısmı terk ettiler bir kısmı e, yeşil e, partinin veya yeşil e, adayı e, Stein doktor evet o, onu onu oy vermeyi düşünüyorlar onun oyu aşağı yukarı 3 ila 4 arasında olması bekleniyor evet yani bunun bir kısmının önemli bir kısmının gençlerden yani o, bu yeşillerin o, oylarının büyük bir kısmının gençlerden geleceği de düşün tahmin ediliyor. Massachusetts'te yapılmış bir araştırma vardı evet. e, Millennial e, firması tarafından bir arket çalıştırması, çalışması yapılmışlardı oradan hatırlıyorum ben de işte Amerikalı gençlere sormuşlar Ee, ve e, ankete katılan 18-35 yaş arasındaki 1247 kişinin %53'ü Trump'ı başkan olarak Beyaz Saray'da görmektense dünyaya bilgi yok taşının çarpıp yaşamı sonuna erdmesinin tercih edeceklerini belirtmişler. Yani bu tip pek gayri ciddi olan araştırmalarda ne yazık ki ciddi olmayanlarının yanında daha görünür halde Türkiye'deki medyada. Ama bir bilgileri evet. var muhtemelen. Ama şöyle bir bağlantı kurmak mümkün tabii onu... E Sadece benimki çeşitli veriler arasındaki Bağlantıları El yorduğum kurduğum bir cevap olacak bu Diploma seviyesiyle Cumhuriyetçi Veya demokrat aday arasında Tercih arasında ciddi bir ilişki var Diploma seviyesi Ortaokul Veya daha az olanlarda Hep muhafazakarlara Oy vermek Hep Önce Demokratlara <gülüyor> oy vermekten daha yüksek bir oran. <gülüyor> ee, şey arttıkça önümdeki veriye bakıyorum diploma seviyesi arttıkça çok gözle görülür bir şekilde e, muhafazakarlara oy verme oranı azalmıyor. Ama demokratlara oy verme oranı artıyor. Ortadaki hem e, kararsız seçmen yani demokrata da cumhuriyetçiye de oy veririm diyen seçmen e, o şeyde diploma seviyesi arttıkça o seçmen küçülüyor. Demokratların yararına küçülüyor ama cumhuriyetçilerin yararına küçülmüyor. Şöyle bir şey düşünebiliriz. Gençler e, eski kuşaklarına göre diploma seviyeleri daha yüksek Okullaşma oranının, diploma, okula gitme oranının artması, diploma seviyelerinin yükselmesi, ortalama diploma seviyelerinin yükselmesi nedeniyle de genç kuşaklar, yaşlı kuşaklara nazaran daha fazla demokratlara oy veriyor olabilirler. Ama bu söylediğim şey ne kadar kalıcıdır. Gençler yaşlı olunca gençliklerindeki tavırlarını korurlar mı onu bilmiyorum. Evet. Evet, yani sonuçta tabii çok dünyanın bir zaten hızla sürüklenmekte olduğu bir felaket durumu var iklimle ilgili olarak her bir tarafta görülen izleri var. Bu Trump'ın başkan seçilmesiyle daha da büyük bir hem nükleer savaş hem de iklim değişikliği açısından çok daha içinden çıkılmaz bir durum olacağı da yazılıyor. Ahmet Bey bana da bu söyledikleriniz, son söyledikleriniz bu geçtiğimiz Mart ayındaki tartışmayı hatırlattı. derbisi Sabahattin Zahim, özür dilerim üniversite rektör yardımcısı televizyonda yaptığı bir açıklama vardı. Biz de şimdi okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor. Ben açıkçası korkuyorum ben her zaman cahil halkın ferasetine güveniyorum bu ülke ayakta tutan e, cahil okumamış talihsiz halkın ferasetidir şeklinde bir açıklama yapmıştı Çok doğru, çok doğru. Evet, <gülüyor> Aynı evet, hikaye doğru. galiba Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Ediyor, galiba, galiba, galiba, galiba. Ee, bir iş, bir ikinci e, konu ilave etmek isterim Amerikan seçimlerini e, herhalde güven beli daha detaylı evet. konuşacaksınız. Arkasından da zaten yarın da sonuçları konuşacağız. Tabi Fransa'da dün akşam Le Monde gazetesinde tam sayfa çok önemli bir e, anket, ciddi bir anket e, çalışmasının sonuçları yayınlandı ve Sıkı durun. Bu anket sonuçlarına göre Fransız e, deneklerinin diyelim çünkü her zaman sonuçta deneklerin temsil ettiği bir şeyden bahsediyoruz. E, %77'si e, siyasal sistemin giderek daha kötü çalıştığı kanaatinde. Bu hmm. anlaşılabilir bir şey. Siyasal sistem daha kötü çalışıyor. Eskisine daha kötü e, de, bu de, anlaşılabilir, de, bir, anlaşılabilir bir şey. Evet yüzde yetmişiz ama en vahim olanını söyleyeyim hemen şimdi sonra geriye dönüp başka şeyler veriler söyleyeceğim. Bu deneklerin arasında yüzde yirmisi beşte biri demokratik rejimlerden rejimler yerine otoriter rejimlerin daha iyi olacağını düşünüyor. Oo, evet bu çok çok yüksek çok yüksek yi çok yüksek kaygı anda. verici bir gerçekten evet. E, sarsıcı Evet e bunların arasında Örneğin e, e, gençler 18-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 19'u böyle düşünüyor e, evet. işçi işçi kol emekçisi konumunda olanların yüzde 21'i böyle düşünüyor. Büro çalışanı olanların %20'si böyle düşünüyor. Zanaatkar olan küçük esnaf zararatkar olanların %24'ü böyle düşünüyor. Ve diploma seviyesi düşük olanların %21'i böyle düşünüyor. Sağ parti, ana sağ partinin seçmenlerinin %29'u böyle düşünüyor. Milli cephe aşırı sağ partinin seçmenlerinin %25'i böyle düşünüyor. Bakın bu hakikaten çok vahim bir şey. %20'si Fransa toplumundan bahsediyorum. Fransa'da %20'si, deneklerin %20'si e, demokratik sistemden daha iyi bir e, şeflik sistemi. Sezarizm dediğimiz bütün iktidarların bir kişinin elinde toplandığı seçimle gelen bir sistemin daha iyi olduğunu düşünüyor. Ve e, şimdi biraz evvel neden böyle sorusunu Can'ın e, şey için sormuştu, e, gençler için sormuştu. Bunun arkasında yatanlara baktığımız zaman çok vahim bir şey görüyoruz. O da e, bu demokratik sistemin aktörlerinin rolü hakkındaki e, olumsuz kanaat. E, şu, şu soruya verilen cevap Ee, inanılmaz <gülüyor> genel olarak genel olarak başındaki şey bu tabi genel olarak aşağıdaki e, aktörlerden e, hangisi Fransa'nın durumunun iyileşmesi karşısında bir engel oluşturuyor siyasal partiler deneklerin yüzde siyasal partilerin bir engel oluşturduğunu söylüyor Hı. sendikalar yüzde alt62'si e, Medya yüzdee 57'si entelektüeller yüzde 44, e, şeyler e, işletme yöneticileri daha doğrusu e, e, şirket sahipleri yüzde 40, der, dernekler yüzde 33 ve en sonunda da yurttaşlar yüzde 39. Yurttaşların yani toplumun yüzde 39'u yurttaşların demokrasinin e, veya Fransa demokrasinin değil, Fransa'da durumun iyileşmesi konusunda engel teşkil ettiğini belirtiyor. Deneklerin %78'e siyasi partilerin engel teşkil ettiğini söylüyor. Bu tabii çok ağır bir e, demokratik yorgunluk diyelim buna. Demokrasi konusunda yorgunluk, bıkkınlık, umut kaybının işaretine e, işareti. Tabii bu Başka ülkelerdeki Fransa'da Toplumsal durum Birçok ülkeden daha iyi En iyisi değil ama En iyilerin arasında ilk ona girer Tartışmasız Bu böyle olursa Toplumsal durumun daha gergin Daha çalkantılı Ve daha orta refah Seviyesinin de daha düşük olduğu Toplumlarda başka türlü olabilir Daha da kötü olabilir evet, Bu, Aynı zamanda Aynı zamanda Efendim? Fransa'nın şey geleneği de var ya Pujad'ı hatırladım birden Pierre Pujad gayet evet. <gülüyor> kuvvetli evet. bir popülist, sağ popülist bir hareketi de başlatmıştı. Zaten bu milli CHP'nin e, kurucusu Jean-Marie Le Pen Pujadist milletvekili olarak seçilmişti 1950'lerin ikinci yılında. Evet oradan geldim ben de köprü kurarak yani bunlar şaşırtıcı şeyler değil. Ondan yani. önce ne var? Lavalistler mi var? Pierre'de, Pierre da benim aklıma geldi. Pierre Laval, o Nazi işgali sırasındaki işbirlikçi hükümetin başbakanı. Başbakanıydı. Pierre Pujan aslında O da işbirlikçi. O da işbirlikçi, o da işbirlikçi tabii. Ee, <gülüyor> yani bu, Fransa içindeki bu şey tabii ki bir eğilim daha önemli. Yani 2014 ile 2016 arasında, iki sene zarfında e, demokratik sistem en iyi sistemdir yerine başka şey konulamaz diyenlerin oranı %76'dan %68'e inmiş. Diğer siyasal sistemler demokrasi kadar iyi olabilir diyenlerin oranı da %24'den %32'ye çıkmış. Bu son iki seniz arasında. Evet bu yani şunun için demek istiyorum Türkiye'de yaşadığımız otoriterleşme dalgası sezarizm dalgısı ve özellikle de bu sezarın şundan e, önemli e, bu deneklerin e, verdikleri yanıt da şöyle bir şey de var e, bir şef seçelim ama seçelim yani se seçinler serbest olsun tabi yarışmacı olsun ve serbest olsun bir şef seçelim ve bu şefin e, bu şef ondan sonra seçildiği süre boyunca 4 sene ise dört sene 5 sene ise 5 sene Karşı kuvvetler, güçler tarafından, yani sistemin karşı güçleri tarafından eli aya bağlanmasın, onlar onlarla başı ağrımasın. Nedir bu karşı güçler? Parlamento, sendikalar, muhalif kurumlar, hukuk dememişler genellikle. Yani hukuku katmamışlar belirteyim gene de ama e, ne parlamento ayağına e, ona engel olsun yani yasamayla yürütme bir kişinin elinde fiilen toplansın e, ve e, dördüncü kuvvet dediğimiz medyada ona engel olmasın. Esas itibariyle de e, şirketler, sendikaların e, ayak sendikalar şirketleri ayak bağı olmaktan kurtulsun. Başkanlık sistemi demiyorlar buna değil mi? E zaten Fransa'da yarı başkanlık sistemi var. Şef diyorlar. Şef diyorlar. <gülüyor> şef diyorlar. E şefin de, e, Türkiye'de milli şef vardı biliyorsunuz. E, İden'in milli şefimizdi. E, şimdi şef demiyoruz, reis diyoruz. Şefin Türkçesi reis zaten. Evet. O kabile evet. reisi. Evet. Artık her şeyin reisi. Kabilenin de reisi olabilir. Cumhur'un da reisi olabilir. Evet. Peki bir de şimdi buradan şeyde bir beş beş dakikamız final evet. var. E, Ken bu şeyi de Türkiye'nin e, durumuna da Avrupa Birliği e, Evet, Avrupa Birliği'nden e, çok ciddi tepkiler e, gelmeye başladı. E, i̇lk defa ü, üyelik müzakereleri e, askıya alınsın, durdurulsun. Resmen durdurulsun e, talebi e, Türkiye'nin üyeliğine karşı Açıkça karşı olan çevrelerin dışında ifade edilmeye başlandı. Bunu tabii epeyden beri söyleyenler vardı. Türkiye hiçbir zaman Avrupa Birliği'ne üye olamayacak müzakerelere girmek, devam etmek anlamsızdır diyen Türkiye'nin üyeliğine başından itibaren karşı olanlar vardı. O, onlar açısından bir yenilik yok. Onlar işte zaten haklıydık diyorlar sadece. Karşı çıkmakta baştan itibaren haklıydık diyorlar ki bu çok tartışmalı bir, bir iddia. Ee, ama Türkiye'nin üyeliğine taraftar olan, isim içinde bir taraf bir kesim en azından açıkça üyelik müzakereleri askıya alınsın durdurulsun e, iptal edilsin diyenleri aslamadım ama durdurulsun askıya alınsın e, bu artık bir e, farsa dönüştü e, üyelik müzakereleri devam eder gibi yapıp da Türkiye'nin bu haliyle e, müzakere devam etmek bir farsa dönüştü diyenler var bunların arasında. Hollanda e, Radyosu'ndaki bir konuşmada Türkiye e, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü ki Türkiye'nin üyeliği konusunda, üye olması konusunda hakikaten ciddi e, bir mücadele veren e, bir şeydir. şeydir. Katipri örneğin e, Hollanda Radyosu'nda böyle bir ifadede bulundu. E, diğer taraftan bir ikinci farklı görüş ise tam tersine e, üyelik müzakerelerinde şimdi... Ama bunu zaten yıllardır söylüyoruz. 23 ve 24. fasılların açılması şimdi açılmazsa ne zaman açılacak? Yani şey adalet, özgürlük konularındaki bu iki fasıl açılmazsa ne zaman açılacak? Esas şimdi bu fasıllar açılırsa bir işe yarar diyenler de var onu da belirteyim. Ama e, o açılması Kıbrıs görüşmelerinin e, Kıbrıs sorunun çözülmesine bağlı. Çünkü Kıbrıs'ın koyduğu bir veto nedeniyle kapanmıştı o fasılar. ve o, o zamandan beri açılmadı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin koyduğu veto nedeniyle. Evet, Jean-Claude de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı da Ankara hükümetinin tutumunun aşırı olduğunu söyleyip Türkiye Avrupa'dan uzaklaştı not etmekten üzüntü duyuyorum. Türkiye'den uzaklaşan Avrupa değil deyip Türkiye'nin demokratik değerler ve Avrupa ile yakın bağlardan uzağa sürüklendiğini söylüyor. Ve vize muafiyeti sağlanmazsa mülteci anlaşması sona erer şeklindeki çıkışlarla da ilgili tehditlerden etkilenmiyorum. Türkiye koşulları yerine getirmezse vize konusunda ilerleme olmayacak. Anlaşma çökerse bu Türkiye'nin hatası olacak demiş. Evet şu anda iki taraf, yalnız şunu belirteyim, iki taraf da e, müzakereleri durduranın kendisi olmayacağı olmadığı iddiasıyla evet. karşı tarafı yük e, sorunlu tutmaya çalışıyor. Şu andaki mücadele, e, tam Junker'in söylediği, e, özetlediği durum, Türkiye, Avrupa'nın e, Türkiye'yi istemediği için müzakereleri e, durdurmayı bahane ettiğini, yani Türkiye'deki sorunları bahane ettiğini iddia ediyor. Ben hemen arkasından işte İslamofobiya falan filan gibi bütün o klasik şeyler çıkıyor. Bunlar %100 yanlış demiyorum. Diğer taraftan Avrupa Birliği de Türkiye'yi dışlayan kesim olmak istemediği için veya öyle gözükmek istemediği için aynı Junker'in dediği gibi biz değil Türkiye uzaklaşıyor Hı, ıı, diyor. Evet. diyor. Bu bir aslında tabii bir siyasi propaganda savaşı Nesnel olarak baktığımız zaman zaten müzakereler büyük ölçüde neredeyse durmuş Durmuş, evet. Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerini durmasından zararı olacak mıdır? Tabii ki bir güven kaybıdır. Ciddi bir güven kaybıdır, olabilir. Ama Türkiye'nin esas Avrupa Konseyi nezdinde de Avrupa Konseyi'nden atılmak değil ama Avrupa Konseyi'nin üyeliğinin askıya alınmasını, Yol açacak gelişme ise idam cezası konuş. Evet. Ee, Azerbaycan'da idam cezası var bildiğim kadarıyla. Ee, ben internet Üzerinden baktığımda yok dediğinde konuş. yok galiba hiçbirinde yok. Pardon pardon özür dilerim. Hı. Azerbaycan'da Hı. hiçbir ülkede idam cezası uygulanmıyor doğru. Türkiye'de de 2004'e kadar idam cezası vardı aslında. Avrupa Konseyi'nin üyeliğimiz devam ediyordu o sırada Hı. ama. Türkiye filan e, uygulamıyor. 1982'den itibaren idam cezasını fiilen uygulamadığı için Avrupa Konseyi üyeliğimizde bir sorun oluşturmuyordu bu. Gerçi biz 2004'e kadar da yanılmıyorsam Avrupa Konseyinde gözlem gözlem altındaydık. Evet. 2004'ten e, itibaren gözlem altında olmaktan çıktık Avrupa Konseyi. Bunu kaldıran da AKP idari oldu idam cezasını tamamen. İki aşamada. Yani iki aşam ilk aşamada şey kaldırdı e, e, yanılmıyorsam. Ee, ondan önceki eciv koalisyonun koalisyon. bir kısmı için kaldırdı ee, savaş suçları için kalan idam cezasında AKP 2004'te kaldı evet, evet. e, dolayısıyla burada hakikaten Avrupa Konseyi konusunda çok ciddi bir riskimiz var üçüncü riskimiz ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine girecek, önümüzdeki dönemde girecek binlerce on binlerce dava dosyası çerçevesinde Türkiye bunalırsa Bu iktidar devam ederse, şeflik sistemi gelirse e, yeter artık deyip Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden imzamızı çekebiliriz bu yükümlülükten kurtulmak için. Çünkü o hakikaten çok büyük bir facia, e, olur. facia olur. Son olarak onu başka zaman konuşalım, zamanımız bitti. Tabii Türkiye'nin en önemli batı çıpası diyeyim, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi'nin yanında 3. belki ondan daha güçlü batı çıpası NATO üyeliği. Bunu evet. yıllarca NATO'dan çıkması için Türkiye'nin mücadele etmiş birisi olarak söylüyorum. Hı hı, ben de öyle. <gülüyor> NATO üyeliği şu anda. Ve NATO üyeliği konusunda da muhafazakar konservatör yeni muhafazakar kesimde Amerika'da Türkiye'nin NATO üyeliğinin artık şüpheli olduğu, Türkiye'nin güvenilir bir ortak olmadığı, incelik üstünün artık başka yere taşınması gerektiği konusunda yazılar çıkıyor. Bu şu anda siyasete yansımış değil, doğrusunu söyleyelim. Yani kalkıp e, bir siyasal olarak böyle bir Amerika'nın veya diğer NATO üyelerinin böyle bir hamle yaptığını söylemek abartılı olur. Ama yıllardan beri ilk defa bu tema yavaş yavaş bir yerlerde işlenmeye başladı almanışlarını ileride konuşalım. Ahmet Bey ufak bir ekleme yapacağım. Bu soruyu soracaktım ben de size cevabını da vermiş oldunuz. Ee, şöyle bir durum da söz konusu. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Alexander Fomin Türkiye'ye evet. hava savunma sistemi tedarik edilmesinin iki ülke arasındaki askeri işbirliğini gündeme getireceğini söylemiş ve böyle bir gündemde olduğunu söylemiş zaten hala hazırda. Şimdi evet. NATO ülkesinin aynı zamanda Rusya'ya dair olan silahların da aynı topraklarda bulunması gibi gayet fizyon olarak da... Biz, biz, biz biraz bir birkaç yıl önce Çin konusunda aynı evet. füze savunma sistemleri Çin konusunda da bahsettiği füze savunma sistemleri yanılmıyorsam hava savunma sistemleri olarak bahsettiği Evet şey, aynı şey o, o ciddi bir sorun tabi yani NATO tabi Ruslar şunu unutmayın Ruslar da NATO ülkesi bir ülkeye kendi silahlarını vermek isterler mi o da ondan da şüpheliyim Evet, evet. Ben de bir de şöyle bir durum söz konusu şimdi evet biliyorum şöyle bir durum da söz konusu oluyor bu Avrupa Konseyi'nden çıkmakla beraber suratı nereye döneceksiniz? NATO ile beraber çıkmakta beraber Rusya'ya dönebilir misiniz diye sorduğunuz zaman 2012'deki bir habere rastladım ben. O 2012'de de Cumhurbaşkanı o zaman Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan söylüyormuş uluslararası cami Avrupa Birliği'nden ibaret değil Amerika Birleşik Devletleri Çin, Rusya ve Japonya'da idam var diye konuşuyormuş 2012 senesinde. Ama şöyle bir durumda söz konusuymuş aynı zamanda. 1996'da Avrupa Konseyi'ne üye olduktan sonra Rusya'da İdam cezası uygulanmıyor. Uygulanmıyor tabii. Avrupa Konseyi evet, evet. üye... yani Avrupa Konseyi üyelerde uygulanmıyor. Gerçi bizde Avrupa Konseyi üyeliğimiz 1959'da başladı ve 1982'ye kadar epey bir insan gerçi şey dışında çok fazla idam cezası uygulanmadı ama ama belli başlı 71'de, 72'de, 73'te uygulanan idam cezaları, 80'de. arada uygulanan idam cezaları. 60 darbesi sonrası uygulanan idam cezaları, 80 darbesi sonrası uygulanan idam cezaları Avrupa Konseyi üyeliğimiz devam etti ama Avrupa Konseyi son dönemlerinde genel bir kural getirdi. Yani idam cezası kalkmasa bile uygulanmayacak. Evet. Bunu e, konuşmaya e, kesinlikle Tabii. devam edeceğiz zaten. Ha. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek de. üzere Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazte Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency. The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon és a demokratik kandidat, Senatör John F. Kennedy. Evet, merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Ömer Bey, günaydın John. Evet, şimdi saat farkı da belirginleşti. Ben günaydın derken, Türkiye saatiyle arada bir fark daha oldu aramızda, siz de erken kalkmak zorunda kalıyorsunuz. Ama buna biraz önce de Ahmet İnsel'le konuştuk bir ad veriyor kendisi. Bu eskiden TSI diyorduk. Şimdi YTSI diyor. Yeni Türkiye saati. Yeni Türkiye'nin saati olmuş. Ee, böylece. Evet. Yeni, yeni Türkiye saatiyle e, benim olduğum yerle e, 8 saat açıldı saat farkı. E, yani biz e, bu programı yaparken e, Yeni Türkiye saatiyle Saat e, sabah 9.30'da e, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakasında 0.1.30 saat e, 8 Kasım'a gerilmiş vaziyette 8 Kasım e, bugün yani Amerika e, başkanlık seçimlerinin olacağı gün. E, Tabi seçmenler e, henüz uykudalar şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde var e, henüz açılmadı ama işte 7 saat içinde seçim başlayacak ve günün sonunda7'den itibaren 4 sene boyunca Amerika'nın yeni başkanının kim olduğu belirlenmiş olacak evet, biz girişte çaldığımız küçük parçada Nixon'la Kennedy arasındaki seçimin anonsu yapılıyordu bir radyoda yani değil mi Evet Ee, dinleyenler belki hayırdır inşallah demişlerdir. 1960 senesinde ilk kez e, başkanlık münazaraları televizyondan verilmiş. Ee, biliyorsunuz başkan adayları arasında 3 tane e, münazara oluyor. E, ardından bir de başkan yardımcısı adayları arasında bir dördüncü münazara oluyor. Bu e, İlkinde 1960 senesinde denemişler televizyon e, henüz nispeten yeni bir teknolojiyken e, bu ses kaybını verdiğimiz e, John Kennedy ile Richard Nixon arasındaki münazara da e, Kennedy çok daha e, fotojenik ve rahat bir e, izlenim vermiş. Nixon e, sahiden seyrederseniz göreceksiniz sıkıntılı rahatsız bir görünüyor, sürekli terliyor filan ve seçimin sonucuna bunun büyük bir etki yaptığı düşünülmüş. O gün bugündür bu televizyon tartışmaları hem gelenek olarak Amerikan siyaseti içinde yer alıyor hem de seçim kampanyalarının bir alt sektörü haline gelmiş vaziyette. Belli bir formatla ilerliyor. E, birinci münazara da, e, bir moderatör soruları soruyor. İkincisinde ise kararsız seçmenler arasından seçilmiş e, dinleyici sorularına cevap veriyorlar. Dinleyiciler e, oradaki seçmenler, izleyiciler daha doğrusu doğrudan soruları soruyor e, başkan adaylarına. Bütün gün yeniden E, moderatörler soruları soruyorlar. Soruyor e, bu münazaralara e, o yüzdesi yüzde on beşin altında e, ulusal olarak kalan adaylara yayılmıyor. Yer Dolayısıyla şimdiye kadarki bütün münazaralarda e, iki aday arasında e, hep oldu. Aslında burada yanılıyor olabilirim. Sanki bir Ross Perot bir üçüncü aday olarak çıkmıştı. Bir münazara da kendine yay bulmuştu gibi hatırlıyorum. Ee, galiba doğru ama ondan sonra da yine hep dışarıda bıraktılar çok büyük itirazlara rağmen. Yani Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti'nin yerleşik kurulu düzeni izin vermiyor üçüncü bir kesime girmeyi. Mesela bu seferki son seçimde de Jill Stein özellikle çok önemli bir birçok görüşünü yani çok kendimizinkilere de yakın. Yani kendi adıma söyleyeyim. Yakın bulmama rağmen fırsat bulamıyor maalesef. Evet yani bu Şimdi Hillary Clinton Donald Trump arasında geçiyor gibi hep yer bu medyada. Halbuki iki tane daha aday var. Bir tanesi bu Libertarian Parti'nin başındaki Gary Johnson isimli adam. Yaklaşık %6 oy alacağı aslında tahmin ediliyor. Diğeri de Yeşil Parti'nin başındaki Jill Stein. Onun da %2 civarında oy alacağı tahmin ediliyor. Amerika genelinde yüzde iki oy aslında az bir oy değil ama e, işte Türkiye'deki seçim barajı gibi burada da e, üçüncü partileri dışarıda bırakmak üzere kurulmuş bir sistem var ve dolayısıyla e, Minazzayalayda bile kendilerine yer bulamıyorlar. E, sizin de dediğiniz gibi Jill Stein'in Yeşil e, Yeşiller Partisi. Gerçekten eğer seçim bilgilerine bakarsanız çevrecilik, savaş karşıtlığı, örtü karşıtlığı, sosyal adalet, dayanışmacı tabandan yükselen demokrasi, cinsiyet eşitliği ve LGBTİ hakları öne çıkartıyor e, açık arayla en e, ileri bir parti oldu açık e, Amerikan e, siyasi sisteminde e, bu konuya belki programın sonuna doğru bir kez daha dönelim çünkü burada bir e, genellikle genç insanları bir açmazla karşı karşıya e, bırakan bir sorun var oylarını Yeşil Parti'ye vermek isteyenler e, çok tartışılıyor bu Ee, onlara vererek ziyan mı etmeliler? Zahidliklere o gerçekten ziyan mı olacak? Ee, yoksa kötünün iyisi diye Hillary Clinton'a mı vermeliler? Falan. Bunu tekrar geri dönelim isterseniz ama... E, ben evet. e, kısaca biraz seçmenden, orada de bahsetmek istiyorum. E, bu seçimde ve e, geçen seçime e, mukayeseli olarak... Siz Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinden hayli bahsettiniz. Ahmet'in senle de kaç haftadık üstünde duruyorsunuz. Sizin konuştuğunuz konuları tekrar etmemeye çalışarak birkaç not aldım. Onlardan bahsedeyim diye düşünüyordum. Lütfen. Amerika'da kayıtlı seçmen sayısı bu seçimde 200 milyon üzerine çıkmış durumda. Fakat genellikle bu Oy kullanma oranı %60 civarında seyrediyor. Ee, 2008'de %62'ye çıkmış. Mesela e, Obama'nın e, seçildiği seçim e, hayli büyük bir kampanyayla özellikle siyah Amerikalıların oy kullanması yönünde e, çok çaba harcanmıştı. Bu oranı yükseltmiş. 2012'de tekrar %58'e düşmüş. Yani e, Amerikan halkının Yarısından biraz azı e, seçimlerde oy kullanmıyor neredeyse bu, bu demek. E, bu seçimde de yaklaşık 120-130 milyon e, kişinin sandığa gitmesi bekleniyor toplam. E, Amerikan seçim sisteminde erken oy e, atmak da mümkün. E, bu oyların ne olduğu haliyle e, seçim gecesi bütün oylar atışılana kadar e, açıklanmıyor. Fakat hali hazırda e, bugün itibariyle Yaklaşık 40 milyon kişinin o atmış olduğu söyleniyor. Yani işte yaklaşık 120 milyon sandığa gidecek seçmenin üçte aslında oylarını kullanmış vaziyette. Hı hı. E, Amerika'da bildiğiniz gibi eyalet sistemi var. E, 50 eyalet içinde e, iki tane istisna dışında Maine ve Nebraska eyaletleri dışında eyaletlerin e, sahip oldukları oy sayısı. E, bu, İngilizce'de winner takes all denilen e, kazananın bütün oyları, oylara sahip olduğu e, sisteme sahip. E, ve eyaletlerin nüfuslarına orantılı olarak e, e, her eyaletin belli bir oy sayısı var. Örneğin benim yaşadığım Massachusetts eyaleti e, coğrafi olarak çok küçük bir eyalet olmakla birlikte Ee, yoğun bir e, nüfusa sahip ve toplam 11 e, oyu var başkanlık seçimlerinde. Çok daha büyük bir eyalet olan e, Florida'nın e, mesela 29 oyu var. E, savuncak eyaletler denilen e, swing states, e, işte Ohio gibi, Kuzey Carolina gibi E, eyaletler bu seçimde e, belirleyici olacak gibi düşünülüyor. Çünkü e, mesela Florida'ya baktığınız zaman bunun, e, gidip gelen bir eyalet olduğunu görüyorsunuz. 1996'da demokratlar kazanmış. 2000'de cumhuriyetçiler kazanmış. 2004'te yine cumhuriyetçiler kazanmış. 2008'de tekrar demokratlar geçmiş. Toplam 29 oyları var ve Önemli sonuç için de 2012'de Demokratlar oyların yüzde 50'sini e, Cumhuriyetçiler yüzde 49.1'ini almış. Yani çok küçük bir maaşla e, aslında belirleniyor ve bu küçük mağlush e, 29 oyun 29'unun neden kime gideceğini belirliyor. Mütekin e, George Bush'un e, oğlu George Bush'un Al Gore e, yendiği. Ya da yendiğinin e, açıklandığı tartışmalı bir seçimdi çünkü 2000 e, yılındaki seçimde e, yaklaşık altı milyon oyu olan e, Florida'da 500 oyla e, 29 oyun 29'u yenen e, kazanmıştı. Bu, şu, bu şekilde başkanı olmuştu. Ama onun sonradan da hileli olduğu da açık seçik bir şekilde ortaya çıkmıştı. Yani Amerika'nın hileli seçimlerinden bir tanesi. işin ilginç tarafı. Yani zaten Supreme Court'ta yani yüksek mahkemenin kararıyla beşe dörtlük bir kararla Florida'nın Cumhuriyetçi şey Florida eyaletinin Cumhuriyetçi partiden eyalet başkanı vali midir? Yani Secretary of State dedikleri onun e, evet. dağısına göre e, yüksek mahkeme karar verdi ve Florida'yı Bush'a verince çok küçük bir farkla onun oldu ama hileli olduğu konusunda son derece yüksek sayıda analiz çıktı. İşin ilginç tarafı sizin ilk e, açılışta e, verdiğiniz bu Nixon'la Kennedy arasındaki seçim de e, Amerikan tarihinin hileli seçimlerinden biri olarak tarihe geçmiş. E, onu da Michael Albert e, Zinet e, editörünün e, kurucusu e, ve yazarlarından Michael Albert'la yıllar önce çok uzun yıllar önce e, yaptığımız bir mülakatta açıkça söylemişti. Amerikan seçimlerinde hile e, öyle. Hiç rastlanmamış bir şey değildir deyip bu örneği vermişti kendisi. Sonradan ben de bakmıştım ve gerçekten Kennedy seçimleri de şaibeli hatta şaibeli olmanın ötesinde hileli diye de geçiyor. Evet 2000 seçimlerinde e, George Bush'un kazanması özellikle Orta Doğu'nun kaderi açısından da Çok belirleyici oldu. Algor kazansa e, aynı şekilde olaylar gelişebilir miydi? Bunu bilmek zor ama e, aynı şeyler olmayabilir. Ben Haliburton gibi şirketler işin içine girmemiş olacaktı. E, 2000 senesinde böyle bir e, tartışmalı seçim oldu. Bir hile olduğu E, iddiası var. Ben de bu iddiayı aslında çok e, makul buluyorum ve yüksek mahkeme e, müdahale ederek e, seçimin sonucunu e, resmen belirlemiş oldu. Bir de e, bu tekrar geleceğiz dediğim e, Yeşil Parti'nin katkısı e, e, hep bir mesele olarak durur. E, Yeşil Parti'nin o zamanki adayı e, Ralph Nader e, rekor bir oyla 2.7 %2.7'sini almıştı bütün oyların. Eğer seçime girmese ya da ona oy verecek insanlar işte Al Gore'a oy verse Al Gore kazanırdı. Dolayısıyla Yeşil Parti yüzünden demokratlar kaybetti filan diye şikayet eden Demokratlar hala bugün de rastlamak mümkün. Ama zaten kazandı, kazanmıştı Gore işte biraz önce konuştuğumuz gibi yüksek mahkemeden bir kişinin bir yargıcın oyuyla kaybetti. Evet. Yani belki hani bu hileye bile e, mahal bırakmayacak e, şekilde kazanıldı filan şikayet evet. bu. bu. Bu konuya dediğim gibi dönmek istiyorum fakat şu demografik e, şeyleri evet, düz, lütfen. bitireyim. E, toplam 538 oy var Amerika'nın 50 eyaleti e, genelinde. Bunların 270'ini kazanan bu seçimi kazanacak. Dolayısıyla aslında seçimi belirleyecek olan şey bu salıncak eyaletlerin yani Florida, Ohio, Kuzey Carolina gibi o e, eyaletlerdeki oyların e, kime gideceği çünkü Amerika'da seçimler e, az önce anlatmaya çalıştığım gibi mutlak oyla e, belirlenmiyor eyaletler başına düşen e, oyların e, toplamıyla belirleniyor. 2008'de mesela e, Obama, Barack Obama mutlak oyların e, 53'ünü aldığı halde e, başkanlık oyları itibariyle bu 538 oydan e, bunların %68'ini kazanmış. E, hesaplarda bunlar üstüne yakılıyor. işte Amerika'nın büyük E, gazeteleri günbegün gün takip ediyorlar New York Times e, bir ara Clinton'ın e, kazanma ihtimalini %91'e kadar yükseltmişti en son gün itibariyle %84 e, diye vermiş e, öte yandan e, Washington Post'un mesela geçen hafta e, yaptığı bir ankette puan farkı diye düşmüş gibi gözüküyordu Ee, i̇ki gün önceki benim gördüğüm son anketlerden değil de Wall Street Journal e, gazetesi yaptırmış. Orada e, Trump yüzde 40, e, Clinton yüzde 44 çıkıyor. Bir başkasında e, da dün, ki, dün konuşmuştuk. Bir yüzde bir puan farkı gösteren CNN, göster CNN International'ında duyurdu. Öyle de bir şeye rastlamıştık biz. Bir puanlık fark. Ee, evet grafik olarak baktığımız zaman şöyle ilginç şeyler de görürüz. Ee, beyaz olmayan seçmenlerde müthiş bir artış var. Yani 2012'den bu yana 4 sene içinde e, Amerika'daki seçmen e, toplamı %5 oranında artmış. Fakat beyaz seçmenlere bu artış %2 olarak yansıyor. Buna karşın Asya kökenli seçmenlerde %16... Ee, hispanik seçmenlerde %17'lik bir artış var yani geriye e, doğru bir projeksiyon yaptığınız zaman aslında bir süre sonra çok da uzak olmayan bir gelecekte amerikanın beyazların çoğunlukta olduğu bir ülke olmayacağını artık aslında görmek mümkün ee, bugün itibariyle ııı e, Amerika'da beyazlar 156 milyon, siyahlar ve hispanikler yaklaşık 27'şer milyon, Asyalılar 9 milyon civarında bir nüfusa sahipler. Fakat bu dengeler sürekli değişiyor ve seçime de yansıyacak kesin. Bir de ilginç olan taraf cinsiyet ayrımıyla bakacak olursak seçimlere geldi. Bundan siz de bahsettiniz birkaç hafta önce evet. yapılan bir anketin e, tahmini e, bu seçimde yalnız erkekler oy kullansa Trump e, 350 oy e, Clinton 388 oy alıyor ve Trump kazanıyor. Ama yalnız kadınlar oy kullansa Trump 80 oyda kalıyor Clinton 458 oy olarak e, kazanıyor. Bu da tabii ilginç. Yani Kadınların seçme ve seçilme hakkının olmadığı zamanlara bir şekilde geri dönmeyi herhalde Trump isterdi. Çünkü o bu durum başkanlığını garantilerdi gibi gözüküyor. Evet Güven Bey benim de bir sorum var müsaade ederseniz. Dinleyicilerimizden de gelen bir soru bu. Ee, Tabii Bu Pensilvanya ve Ohio gibi eyaletler neden alınması kaleler alınması gereken kaleler olarak nitelendiriliyor? Ne gibi özellikleri var bu iki eyaletin? Eyaletin ve benzerleri. Bunlar salınacak eyaletler olarak bilinen eyaletler. Yani e, geçen seçimlere baktığım zaman Demokratlarla e, Cumhuriyetçilerin aslında çok küçük oy farklarıyla bu eyaletleri birbirlerinden aldıklarını ve bu eyaletlerin bir de makamları cumhuriyetçilere gittiklerini görüyoruz. Yoksa eyaletlerin kendiliğinde özel bir şey yok. İşte belli sayıda büyük oranda oyları var. Fakat dediğim gibi mutlak oyun e, belirleyici olmaması bu tür salıncak eyaletlikleri çok önemli e, kılıyor çünkü işte mesela Florida'da da e, başkanlık için e, to toplamdaki 538 oyun 29'unu birden e, tek bir kişinin oyuyla bile e, belirliyor olabiliyorsunuz. Hı hı. Evet öyle bir, öyle bir Daha kritik dediğim şey gibi, mesela Yalnızca 500 oy farkıyla e, geçmişti ya da neyse geçti iddia edilmişti ve bu yüzden 29 oyun 29'unu birden almıştı. E, eğer mutlak oyun doğrudan E, orantılı biçimde e, yansıtılması söz konusu olsaydı sistemde böyle bir durum e, söz konusu olmayacaktı. Sporuyla, Pansiyonya gibi eyaletlerde bu kadar önemli olmayacaktı. Evet. evet şimdi ben de bir buradan kalkarak bir soru sorayım. Demografikten bahsederken demografiden. E, yani Cumhuriyetçi oylarının artık bir küçük beyaz azınlığa ulaştığını anlayabiliriz. E, bu duruma bu derekeye düştüğünü söyleyen bir yazı vardı dün de birazcık okumuştuk hangi kadın efendim Re ha, Rebecca Solnit'ten ee, şimdi e, onun söylediği çok e, ilginç bir şey var yani bu seçilmemiş o sey George W Bush yani e, yani pek çok berbat işi George, e, Gore yapacaktı ama buna karşılık elimizde ne bileyim hem bu özel hayatın gizliliğini mahveden Müslümanların hayatını mahveden hatta 9-11 yani 11 Eylül bile olmayabilirdi 6 trilyon dolarlık savaşlar da olmayabilirdi diye giden uzun bir listesi var kadın hakları LGBT hakları filan Fakat şimdi dayanırsak diyor mesela bu 2032 seçimlerinde %50'ye ulaşacak. Yani şu anda oy kullanan, ilk defa oy kullanan 5 yaşındakiler 2032 seçimlerinde %50 renkli insanlardan Latin ve siyah ve Asyalı diğer kesimleri oluşturacak diyor. Yani iyi organize olabilirsek Ee, şeylerin e, muhafazakarların yaptığı sağcıların yaptığı gibi e, 16 yıl içinde ciddi bir hareketi başlatabilir. Zaten hareket önemlidir seçimden çok demiş. Aynı şekilde Chris Hedges da bu, bütün bu seç, seçimleri şeye de benzetiyor zaten haklı e, olarak biraz bence de Sirkus Maximus diyor onlara işte Roma imparatorluğundaki gladiyatör sirkleri gibi Ee, ama e, esas itibariyle hareketin çok önemli olduğunu ve mesela Yeşiller Partisi'ne de dönecek olursak, işte Chris Hedges onu destekleyen çok sayıda yayın yaptı e, hem yazı hem de konuşma olarak. E, o da diyor ki şeyi gösteriyor, e, yani Jill Stein'in e, %2 dediniz siz biraz önce. %2 gibi bir şey alsa bile yani Siriza'yı örnek gösteriyor. Biz 5, %5 oy alsak bile Yeşillere oy vererek önümüzdeki yıllarda çok ciddi bir inşaat malzemesi oluşturur, bir köprü oluşturur diyor. Ve yani mesela 10 yıl önce Siriza şu anda iktidarda olan Yunanistan'da Siriza %4 alıyordu diyor. Böylelikle çok ilginç bazı sonuçlara da ulaşmamız mümkün olabiliyor. Ne dersiniz? Ee, bunların hepsine katılıyorum. Aslında e, bu seride ben yola çıkarak kışecizin söyledikleri şeyi Türkiye için de e, belki düşünmemiz mümkün. E, ama Amerika'daki bitime gelecek olursak, bence bu seçimde iki tane e, kimsenin kolay kolay öngörülemeyeceği gelişmi oldu. Ee, bir tanesi e, Trump gibi bir insanın e, buralara kadar gelmesi ve seçim zorlayacak e, 8 Kasım itibariyle seçimi zorlayacak bir aday olarak ortada e, olması. E, Amerikan seçimlerinde mesela e, adayların vergi dayanlarını yapmamış olmaları duyulmuş e, hatta hayal edilebilecek bir şey değildi Trump evet. bugüne kadar. Kendi vergi dayanlarında bunun adı vergi e, kaçakçılığı yaptığını aslında bunun da çok akıllıca bir şey olduğunu filan hatta ima etti. E, bu Amerikan siyasetinde bir ilk olarak e, belki görülebilir. Fakat bence e, ikinci ve daha önemli beklenmedik gelişme Bernie Sanders'ın e, yarattığı heyecan oldu. Çünkü sonuçta e, pek karizmatik olduğunu söylemeyecek beyaz ve yaşlı bir adam ortaya çıktı ve genç seçmen kitlesine sahiden söylemiyle e, yeni bir dünya mümkün olduğunu e, olduğuna ikna ederek bu insanları e, bu seçmen kitlesini sürükledi. Ben e, kendi öğrencilerim arasında böyle bizim yarattığı heyecanı benzer bir heyecanı işte yaklaşık 20 yıldır Amerika'da hiçbir zaman ve hiçbir seçimde görmemiştim. Yani e, Karihin sarkıcı bazen bizim e, algılayamayacağımız bir e, hızda ya da yavaşlıkta e, bir hareket ediyor oluyor. Her zaman öngöremiyoruz. 2008 hatta 2012 itibariyle mesela Dönü Sendezi'nin böyle bir hareket yaratacağı öngören birisi var mıydı ben bilmiyorum. Benzer şekilde eee sene, 8 sene, belki 20 sene içinde bir 3. parti ülke sahibi olması, belki bir 4. partinin Amerikan siyaset yelpazesinin genişlemesi, yeşiller partisi gibi bir partinin de evet. önemli bir oyuncu haline gelmesi bana çok mümkün çok da istenilir bir şey gibi gözüküyor. Evet ben bir de ufak şey daha ekleyeyim izninizle yani hem e, Bill McKibben e, Sanders'ın kampanyasında yer almıştı daha sonra bütün önerilerini maalesef e, bir, e, bir Hillary Clinton ekibi baltaladı ama buna rağmen e, şimdi gene de e, Hillary Clinton'a verip ondan sonra Ortalığı onun için Clinton için Hillary Clinton için cehenneme çevirmeyi öngören bir strateji öngörüyor Bill McKibben. Sanders de aynı şeyi söyle, söyleyen bir birçok video ile ortaya çıktı. Bir Iowa State Üniversitesi'nde geçen iki gün önce, üç gün önce cumartesi yaptığı bir şeyde. Ama şey de söylüyor yani bundan sonra verelim oyu ondan Hillary'ye, ondan sonra da ona dünyanın kaç bucak olduğunu gösterelim diyor çünkü bu arada torunlar hepsi gümbürtüye gitmek üzere çünkü gezegeni elden çıkaran bir şeyle karşı karşıyız yani her ikisi de öyle de ama şey özellikle hem nükleer silahların çok giderek soğuk savaştan bu yana tekrar muazzam tehlike arz etmeye başladığı bir durumda depolardan, depolardan çıkarılması ve yeni silahlardan Rusya'nın evet. da şey yaptı çok ciddi bir tehlikenin olduğu bir sırada hiçbir fikri olmadığı anlaşılan bir adam var. Ee, Hillary, şey Donald, Donald Trump, Trump gibi Hillary Clinton ne kadar savaş Şahin tarafıyla ne kadar bunun farkında olduğu tartışılır ama böyle bir muazzam tehlike var. Onun ötesinde tabi Donald Trump'ın açıkça tam anlamıyla bir faşist şeyle doğrudan doğruya nükleer şeye de, kodlara da ulaştığı anda bütün kuzey yarı bir anda yok edebilecek bir tip olduğu konusunda da ciddi tehditler oluştuğunu söylemek mümkün tabi. Evet yani stratejik e, soru aslında belki şimdi bu seçimin e, en, zor, en zor sorusu. Clinton hakkında heyecanlanacak ben çok fazla bir şey göremiyorum. E, bu Şahin dış politikası filan itibariyle de aslında e, e, hiç e, desteklenecek bir aday değil. Belki en heyecan veren tarafı kadın olması aslında ve cinsiyet ayrımcılığı azaltılması yönünde önemli bir adım olacak olması bir kadının Amerika Birleşik Devletleri başkanı olması. Ama eee Trump, e, Trump mukayese ettiğimiz zaman peki Trump olmasın da kim olursa olsun e, stratejisiyle eee Clinton'a olayına gerekebilir gibi çıkıyor bir yandan. Öte yandan e, bu e, yöntemi delinsediğimiz müddetçe işte e, ne zaman dönüp diyelim Yeşiller Partisi gibi bir partiye oy vereceğiz ve bu parti ne zaman e, başkanlık münazaralarına katılacak, e, %15'i toparlayacak, ne zaman e, Amerikan siyasetinde bir oyuncu haline gelecek. Bu aslında bizim 2010'da da kendi ülkemizde yaşadığımız anayasa, Değişikliği referandumdaki yetmez ama evet e, sorusu hatta açmazı e, yani yetmez ama evet deyip Clinton'a mı oy vermeni, yoksa e, yetmez dolayısıyla hayır deyip aslında e, gönlümüzden geçen e, adaya mı oy vermeliyiz? E, ben bu sorunun kolay bir cevabını bulamıyorum. E, öğrencilerin bana bunu sorduğum zaman da şunu yapmalısın e, demekte de doğrusu zorlanıyorum diyebilirim benim e, bahsettiği stratejik e, öneri anlıyorum ama e, zor bir soru olduğunu bir daha altını e, çizmek isterim. Benim metaforum evet. şu Güven Bey. E, iki ucu farklı noktalara değen değnekle ölümü gösterip sıtmaya razı olmaya benziyor. Ama bu bir çözüm değil ki. Yapacak bir şey yok ki. E, e, doğru evet yani buradaki açmaz aslında böyle. E, bence... 1010 Anayasa Değişikliği referandımında da biz buna benzer bir açmazla e, yüz yüze kaldık. E, ben yetmez dolayısıyla hayır o zaman savunuyordum ama yetmez ama evet'i e, savunan e, arkadaşlarım çoğunluktaydı. Bu Fakat şunun da altını çizmek lazım. Bu ayrılık aslında e, Amerikan e, yeşilleri ve solu içinde de e, tahmini zor yaralara yol açıyor. Tıpkı bizim ülkemizde olduğu gibi yetmez ama evet meselesinden bu yana barışamamış iki gruba bölünmüş durumda Türkiye Solu. Barışsalar çok iyi yani... olacak bence. Biraz çok fazla da vakit yok. Benim buna karşılık formülüm var bir tane. Yeni geliştirdim. Yeter ama. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben de aslında yani bunların böyle geçilmemesi gerektiğini aslında bir an önce bir, birleşik cephenin oluşturulması için e, geride bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Fakat çok benzer şeyleri hala rahatsız neybirinden e, vuran e, Amerikan solunda da görmek mümkün. E, bu da işte stratejik sorunun aslında ne kadar zor bir e, soru olduğunu belki bize yeniden hatırlatıyor. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Çok Bakalım teşekkürler. takip ediyoruz. Evet hastaya bir aksilik ya da değişiklik olmazsa Profesör Cem Say ile fiziksel bilimlerinin kanser üstünde kanser konusunda kanser araştırmalarındaki yeni gelişmeler konusunu konuşuyor olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Öğüşte kalın.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 Böylece de bitirdik programımızı bitirmiş oluyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Ez